Altyazı Merhaba Kainat. Bugün 30 Haziran Çarşamba. Yıl 2010, Ay 6, Gün 181, Hızır 56. 1431, Hicri Recep 18, 1426, Rumi Haziran 17. Yaprak Fırtınası. Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 90. Kuruluş Yılı. Günün Tarihi. 76 yıl önce bugün 30 Haziran 1934'te demir yolları Elazığ'a vardı. Yemek Listesi Gün 181 Ali Nazik Kebabı, Pilav, Zeytinyağlı Barbunya, Salata, Meyve Büyük Saatli Marif Takvimi Müzik For the bill and variety, we are the Desperate Dan Appreciations Society. God saves strawberry with all the different varieties. Saving the old ways from being abused, protecting the new ways for me and for you. What more ever do? We are the Draft Beer Preservation Society. God save Mrs. Moss the good old Mother Riley. We are the Custard Pie Appreciation Conservatorium. God save the George Cross and all those who wear Waterloo. We are the Sherlock Holmes English-speaking pedagula. God save Brumantu, Amariati and Decker. We are the block, persecution affinity. God save little shots, China cups and virginity. We are the skyscraper condemnation, the pyramids. God save the tower houses, anti-tables millions. in the old ways, for me and in the new ways for me and for you. What more can we do? We are the Green, Society. God save Donald Duck, and variety. We are the Dem, Appreciation Society. God save Trumpet Jazz for all the. Açık Radyo Burası 94.9 Açık Radyo.com Ve Açık Gazete Açıldı Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'ta Birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. The Kings grubuyla açılışımızı Yaptık 1969 Yılından gelen 18 galiba Village Preservation Society Adlı şarkıyla Açılışımızı yaptık. Grubun Kuruluşundan ...1969'da... ...ayrılana kadar yer alan... ...Pete Quaife... ...basçısı... ...aynı zamanda besteci, ...orijinal bas gitaristçisi... ...aynı zamanda da besteci ...ve grubun vokallerine de katılan... ...önemli bir müzisyenin ölüm haberini aldık... ...onun için çalıyoruz size... ...23 Haziran 2010'da... ...hayata veda etti... ...evet... ...Village Preservation Society ortaya ilk çıkarıldığı zaman pek beğenilmemiş. Sonradan da kült albüm halini almış. Albümlerden biri. Ve çok da ilginç. Bütün toplumla e, dalga geçen. Ama bir arada artık doğaya da dönsek çok iyi olur dediği için de başta çok iyi anlaşılamamış. Sonradan da kült dediğim gibi teri kazanmış albümlerden biri. Onun Adını veren şarkı Village Preservation Society çalarak başladık program. Evet şimdi önce havadan Sudanla başlayalım aynı nitelikteki iki aynı cümleler aynı kelimelerle verilmiş iki başlık var. Yıldırım isabet eden çiftçi öldü Afyonkarahisar'da Emirdağ ilçesinde Özkan Teke çiftçi. Yıldırım isabet eden Kişi öldü, Sivas'ta oluyor. Bu da Hafik ilçesinde Hasan Kaplan. Koyunları evine götürdüğü sırada yıldırım çarpıyor. Tekede tarlasını suladığı sırada yıldırım çarpmasına uğramış. Daha dün Miktat Kadıoğlu'yla bu yıldırımlı şeylerin gök gürültülü, sağanak yağış ve hı hı. yıldırımların çok artmakta olduğunu... Ve konuşmuştuk ve hatta 30'a 30 kuralını da iyi hatırlamadığımız için Miktat Hoca'dan da kırk not almıştık. Ama şimdi toparlayacağız durumu herhalde. Bu arada Körfez'deki temizleme çalışmaları deniyor. Neyse o ne demekse hiçbir anlamı yok. Durumu temizleme çalışmaları yani hani denizi temizlemekten Görünki, öte bir kalması gereken delik var. Bir temizlenmesi gereken BP'nin imajı var. Bir temizlenmesi gereken okyanusu var. Bir temizlenmesi gereken hükümet var falan. Enerji bir sürü, bir sürü şey. var. Hatta bir enerji cinsi var. Evet. <gülüyor> Daha da tatsızdı. Evet. Aynen öyle. Meksika körfezinde yani neredeyse tam bir kaos var. Hiçbir denetim, hiçbir kontrol, hiçbir bilgi yok aslında. İnsanlık seyrediyor. Küçücük yanardağ ee, volkan patlayınca Avrupalıların ne hale geldiğini gördük. Ama bu suyun altında kaldığı için ve özellikle de BP gibi dünyanın en büyük şirketlerinden biri tarafından gizleme çalışmaları yapıldığı için görülemiyor. Ama mesela fay hatları Fault Lines adlı programı, e, Avi Lewis'in e, yaptığı programı, yarım saatlik filmi seyrederseniz... İnanamayacağınız manzaralarla karşı karşıya kalırsınız. Ben arkadaşlara, sandıklara, dostlara gönderiyorum vallahi neler olduğunu. Neyse bu arada Alex Fırtınası'ndan bahsetmiştik. Tam da beklenen olmuş ve eksen kayması filan olacaktır vurmaz derlerken ona rağmen Alex Fırtınası yaklaşırken sert koşullar olmuş. 110 km saatte hıza ulaşınca Teksas kıyılarına doğru ilerlediği BP şirketinin büyük akıntıya fışkırtıya yol açan arızalı kuyusunun arızalı kuyu diyorlar ya patladı her şey bitti dünyanın çivisi çıktı deliğin delik kapanamıyor neyse öyle demişler haberlerde o bölgeyi etkilemeyecek ama işte burası önemli ancak fırtınanın yol açtığı 3 metreyi aşan dalgalar sızan petrolün denizin yüzeyinden toplamaya çalışan ekiplerin işini ve gemilerin faaliyetlerini tehlikeyde hale getirince petrol toplama çalışmaları durdurulmuş. Tabi soracaksın ne zaman başlayacak diye haftaya cevabı söylüyorum bilmiyorum. Ha daha belli değil mi? Hayır açıklama yapılmamış. Fırtına geçince tamam yani bu bence yeterli bir açıklama. Birkaç güne ya da bir haftaya. Evet Amerikalılar da şeye başlamışlar boykot. ...eylemlerine başlamışlar... ...BP istasyonlarına... ...Welcome to the club... ...diye yazmış Steven Kinzer... ...programcı dostumuz... ...New York Times'ın eski... ...muhabiri İstanbul... ...Şubesi Türkiye... ...Bürosu şefi... ...ve bizim blues babamız... ...fakat şey demiş... Yani ...merhaba, hoş geldiniz... ...kulübe... ...artık tek üye olmayan, olmamak... ...güzel bir duygu demiş... Gerçi bir anlamı var mı boykot etmenin BP yi? bilemiyorum belki de yoktur. Çünkü BP istasyonları zaten yerel halkın sahibi olduğu, yerel işletmecilerin elinde, şirketi kendisinde değil. Üstelik de Shell'de ya da mobile ait istasyonlarda benzini doldurduğun zaman da öyle müthiş bir zafer duygusuyla da karşılanmıyorsun diyor yani. Hı hı. ...onların da çok farklı olmadığını düşünüyorsun... ...ama olsun diyor... ...ben gene de BP'den alışveriş yapmayacağım... ...bunu da Meksika Körfezi'ndeki... ...korkunç... ...petrol dökülmesinden... ...çok önce başlamıştım... ...çünkü başka bir dökülmeyi... ...öğrendikten sonra diyor... ...onun üzerine kitap yazmıştı biliyorsun... ...BP İran demokrasisini... ...50 yıldan daha uzun bir süre önce... ...yerle bir etmişti... ...çünkü... Anglo-Iranian Oil Company, o zamanki adı ve Musaddık Muhammed Musaddık İngilizlere ve başkalarına kar yerine daha çok İran halkına vereceğim diye devletleştirdikten sonra, millileştirdikten sonra İngiltere ve BP engelleyemeyince bunu Amerikalı abilerine başvurmuş. Eisenhower'da Dalstan aldı o zamanki dışişleri. Bakın John Foster Dulles'tan aldı bilgiyle CIA hayattaki ilk darbesini yapmaya ikna etmişti. Operasyon Ajax. Ajax operasyonuyla olmuştu. Hı hı. Bunun kitabında yazdı. Oldu Şahsmen diye. Böyle işte. Sonra British petroleum oldu, petroleum oldu adı. Sonra BP Amok oldu. Yani bugün Şah'ı getirdiler o zaman tabi. Hı hı. Tavuz tahtına koydular. Ondan sonrası da tarih zaten Humeyni geldi. Ortadoğu'nun hali malum. Hepsi BP'ye kadar bağlanabiliyor. Ne güzel. Yani zaten iki aşağı beş yukarı e, BP'nin yerinde kim olsa bunu yapardı. Da demek gerektiğini düşünüyorum. Hani yiğidi öldürüp hakkını vermek adına. E, Karlı olan buydu çünkü. Yani o dönemde e, İran'ın petrolü millileştirmesi gerçekten şirketin ve ülkenin çıkarlarını genel anlamda da dünya kapitalizmin çıkarları fena halde zarara Ama İran çıkarlarına uygundu diyebiliriz Ama, değil mi? Bunlar ayrıntı. Önemli olan BP'nin yerinde kim olsa bunu yapardı. Kendi yapamayınca da Amerika'ya yaptırması da iyi oldu tabi. E tabi. Yani taşaron, sonuç olarak Amerika'yı taşeron olarak devletler taşeron değiller değil mi zaten en nihayetinde bu anlamda? Yani gereken çünkü bu korunan çıkar kimin çıkarı? İşte petrol şirketinin çıkarı e bu durumda ülkenin çıkarı. Muhammed Musadık'a ne oldu diye sual edecek olursan ömrünün geri kalan kısmını göz hapsinde, ev hapsinde geçirdi. Şah'ta yeryüzünün en kanlı işkenceci örgütünü kurdu. Savak'ı herkesi işkenceden, kıyma makinelerinden neredeyse geçirdi. Ve dünya gördüğümüz gibi bir dünya oldu. Bugünün BP masalı burada kesiyorum. Yeterli değil mi? Yani çoktan yetti aslında da işte dinlemeye devam ediyoruz ne yapalım. Çok yapacak bir şey yok. Bu arada sana heyecan verici bir haber vereyim. Amerikan ve Avrupa borsalarında büyük düşüşler kaydedilmiş. Endişeli misin? Büyük düşüşler. Evet. Ne kadar büyük? Baya büyük. New York'un Dow Jones %2 endeksi %2 endeksi %2,7. Londra, Frankfurt ve Paris gibi belli başlı Avrupa borsalarının endeksleri de yüzde üç ila dört oranında değer yitirmişler. E dün konuşmuştuk ama. Bekliyorduk değil mi? Tabii Obama ile Erdoğan arasındaki atışma bu hale gelirse tabii ki borsalar da düşer. Yani Türkiye'de Bunun bütün gazeteler bu gerginlikten bahsetmişlerdi. Yani demek ki konu budur bu durumda. Gordon Philip miydi neydi bir adamdı hani Türkiye batıya bağlılığını sınıyoruz şimdi filan diye. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüğünden biri de eksen kayması filan o yüzden oldu işte eksen kaydı. Borsalarda da şaft yerinden çıkar gibi oldu. Tekrar oturur ama herhalde. Yani, Bunlar sorun değil. Evet, g 20 tümüyle böyle yorumladı bütün gazeteler. Aslında İstisnasız ne konuşulmuştu bütün başka gazeteler. bir şey var mıydı? Vallahi e, yani bir kere G20'nin çünkü konusu işte dün de buna bayağı yer ayırdık. Ee, İran'la ilgili Türkiye'nin verdiği hayır oyu ve bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin e, eksen kayması endişeleri ve bir de e, İsrail ile Türkiye arasında gerilen ilişkiler ve bu ilişkilerin ne şekilde çözülebileceği ve Türkiye'nin İsrail'den şartlarının ABD'ye iletilmiş olmasıydı. Hı -hı. G20 bunun için toplandı evet. benim bildiğim kadarıyla. İşte G20'den de ciddi bir şey çıkmamasının da etkili olduğunu söylüyor haberler gerçi. Ama ben bunu tabii Türk gazetelerini okuyarak ve televizyonlarını da seyrederek şey dedim Türkiye'deki. İşte Obama ile şey arasındaki 75 dakikalık görüşmenin sonuçları bunlar değil mi? Çözülemeyince durum. E tabii yani şimdi İsrail ile bir çözüm üretilemedi. E bir yandan bu... İran kriziyle ilgili Rusya'da şimdi İran'la tekrardan görüşmeleri. Evet eksen kayması. Büyük ihtimalle biliyorum. Sayın Erdoğan e, bu ikna çalışmaları sonucunda e, Rusya'yı da ikna etti ve eksen kaymasına Rusya'yı da kattı. Evet. Olabilir mi? Brezilya'da istifa <gülüyor> etti biliyorsun. E, Brezilya diğer eksene kaydı. Rusya ise bizim eksene kaydı. E, bu durumda ama zaten iki ana eksen var. Biri Amerika Birleşik Devletleri biri Türkiye değil mi? Evet tabii. Yani. Böyle okuyoruz ama yani hani böyle söyleyince karikatür gibi duruyor ama e, yani gazeteleri okuyunca durum bu. Başka türlü yorumlamak mümkün değil. Kesinlikle bir de bir sebep daha varmış. Amerika'da tüketici güven endeksinin hazirin ayında büyük düşüş göstermesi Bursa'daki düşüşte payı olduğu görüşündeymiş. Tüketici güveninde büyük önem taşıyor çünkü Amerikan ekonomisinin %70'i iç talebe bağlı. Tabii diğer ekonomiler de Amerikan ekonomisine bağlı olduğu için bu globalizasyon döneminde tüketici güveni büyük önem taşıyor. Amerikan ekonomisi de büyük önem taşıyor. Böyle olmuş. Bu arada sana bir müjdem daha var. Yapma. <gülüyor> evet Guardian'da Andrew Clark'ın haberini okuyorum. Wall Street'e bu, bütün bu krizi yaratan bankerlere ve çeşitli Hı -hı. finans şirketlerine bindireceğim diyordu ya. Onların cezasını vereceğim. Bu krize yol açtıkları için veriyormuş. Yani Barack Obama Wall Street'e en sert tedbirler diye nitelendirdiği şeyi açıklamışlar. Volker kuralı diyorlar buna eski Maliye Bakanı'nın adını taşıyor. İşte City Group, Goldman Sachs gibi şirketlerin nasıl cezalandırılıp kontrol altına alınacağına ilişkin. Bütün beklediğimiz bu değil miydi? Bu şirketlerin bir şekilde artık denetim Bundan böyle kontrol altında, kontrol dışı kalmasın diye. Hı hı. E, halloluyormuş ne zaman? 2089. Yok 2022 belki. <gülüyor> <gülüyor> Afganistan'dan çekilme takvimiyle paralel giden bir takvim mi? Bir çeşit Volker kuralı belki 2022'ye doğru Peki ama neden? tahminen. Yani şunu anlayabiliyorum mesela. Afganistan'da bilmem kaç yüz tane askerimiz, şu kadar toplumuz, bu kadar yerimiz var. Hani bunları boşaltmak, güvenliği sağlamak falan vakit alıyor. Buradaki sıkıntı ne? Niye 2022? Hemen söyleyeyim öyle hemen demiş bir avukat zaten işte büyük şirketlerden birinin avukatı bu senin sorunun cevabını vermiş tabi herkes de soruyor niye iki, 2022 de belli değil yani tamam yani ben Aa, 2022 e, olumlu ve net bir tarih olarak alıyorum kendi adım öyle hemen dur hemen çözülsün diyemezsin <gülüyor> Tacir. demiş <gülüyor> diye, öyle diyemezsin demiş Lawrence Kaplan diye birisi bu, bu işte birazcık realite dozu gerekiyor Tabii. demiş. Hiç şüphesiz. İşte cevabı alıyorum. Yani bir sürü hukuki işlemi yani realite var. dozu derken yani büyük zarar vermeden ekonomiye Hı. ve Tabii. aktörlere Tabii bir şey yapamazsın bunu. Hazırlanacağız demiş yavaş e, Ama yavaş. bu aktörler büyük zarar veriyor ekonomiye ve e, ekonomiyi ekonomi üretiyor olan hani milyarlarca insana. Ama yani. Şimdi... Yani bu da real değil o açıdan. Re... Hiçbir şey real değil bir yerde kaybettik onu. Ya realiteyle değil zaten daha çok bana şey gibi geliyor. Genel anlamda aslında neyin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Hepimizden kasıt hani e, günde işte iki gazete okuyan e, ya da iki gazete de yazan çünkü öyle model de var. E, ve orada burada konuşan kahvede olabilir bu televizyonda. Hepimiz farkındayız aslında neyin ne olduğunu ama bu münazara yarışması zannediyorum. Ve bir kısmımız e, süt siyahtır bir kısmımız da süt beyazdır demek durumunda. Evet. Ve herkes de argümanlarını geliştirerek en reel şekilde, en güzel şekilde durumu savunuyor, değil mi? Veya durumu dediğim pozisyonunu savunuyor. Evet. Yani bu bu muydu beklentimiz siyasetten emin değilim ama üç aşağı beş yukarı <gülüyor> durum bu. Yani bir çeşit Volker kuralının bir çeşit 2022 civarında çıkması ihtimalinden bahsediyor. Sen bundan memnun değil misin? Ben memnunum, çok memnunum. Yani hani ben Volker mi zaten bilmiyorum benim için sorun yok aslında konu bu da değil en nihayetinde hani konu galiba ortada şöyle bir şey var şirketler istedikleri gibi at koşturuyorlar tamam peki bunu da kabul ettik serbest piyasa böyle bir şeymiş diye ama bunun sonucu olaraksa ortaya inanılmaz ağır ekonomik krizler ve koca bütçe açıkları çıkıyor çünkü paralar çalınıyor ve çırpılıyor. O yüzden devlet acaba Paranın hani durumları ne önemi kontrol met. Mühim olan insanımız <gülüyor> güzel dediniz Ömer Bey. Doğru. Ben böyle düşünemedim. <gülüyor> Yunanistan'da yalnız aynı fikirde değiller tabii. Yani bir orada bir Kim bilir, Efendim orada işte bir yok kamu çalışanları, yok emekliler, yok öğrenciler, yok işçiler falan gibi e, toplumun marjinal kesimlerinden bahsediyoruz. Evet. Kemal'in fikirleri yine binlerce kişiyi sokağa dökmüş. Ekonomik krizdeki Yunanistan bir yıl içinde beşinci kez genel greve gitti diyor haber. Ülkedeki iki büyük sendikanın da destek verdiği grev nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Başkent Atina'da parlamento önünde polisle protestocular arasında bayağı arbede çıkmış. Şehir merkezinde de maskeli gençler ve güvenlik güçleri çatışmış. Ee, aslında Naomi Klein'in yazısı... Geliyor aklıma hiç alakası yoktu Gündemi çok kaçıran bir yazıydı G20'deki ama G20'nin küresel ekonomik krizle ilgili çözüm üretmek üzerine toplandığı gibi garip iddiaları saçma vardı sapan, saçma şey. sapan. Evet Klein de şey diyordu yani bunlar krizi kime ödeteceklerini biliyorlar onlar bizleriz çalışanlar ve aslında hani dünyayı yönetmeyenler diyelim onlar ödetecekler bizi ödetecekler ama bu dünyanın her tarafında ağır ağır tepiyor diyordu ve Özellikle Yunanistan'ı, İspanya'yı e, anıyordu. Dün de İspanya'da metro çalışanları, grevdeydiler. metrolar işlemiyordu. Yunanistan'da hiçbir şey işlemiyordu. E, gittikçe de yayılan bir durumdan bahsediyordu. Sonda şöyle bitirmişti yazıyı hatırlamayanlar için. E, bu G20 ülkelerinin üzerine not aldıkları bir tane zarf vardı. O zarfın arkasına sahibine geri gidecek yazıp bir verelim biz bunlara diyordu. Buyur. Ee, Ayaklanma yani çaresi iade. ki biz çok eleştirmiştik Bu e, çareyi evet, Böyle şey olur mu ya Sonra destabilize oluyoruz değil mi Halbuki hani e, milyonlarca insan İşsiz Stabilizasyon kalanı için da Biraz destabilizasyon <gülüyor> da gerekli ayrıca Ama zaten stabil değiliz ki Herkes sürekli işini ha bugün kaybetti Ha yarın kaybediyor diye korkudan tir tir Titriyor 5 kuruş para kazanabilen Kendini mutlu ediyor Büyük çoğunluğu 5 kuruşu da kazanamıyor Eee en yani ayıp, buna stabil diyemiyoruz zaten. En ayıp olan şey yalnız en TV'emsem BMC haberinde gördüm şimdi ve tüylerim ayağa kalktı. Medya da greve katılmış. Evet, evet, evet. Yani böyle ahlaksızlık olmaz. Halkın e, bilgi alma hakkının gaspı. Türkiye'de Hı. gerçekten genel grev hesapta oldu. Sendikalar bile, konfederasyonlar bile doğru düzgün bir şey örgütleyemediler ayrı konu ama e, medyadan çalışmayan galiba bir Zıp çıktı kafası kırık bizdik gibi ki bu da normal miydi değil miydi bilmiyorum ama bundan öte şunu hatırlıyorum o bizim çalışmadığımız grevden iki hafta sonra İHA'nın e, İhlas Haber Ajansı'nın canlı yayın aracı yakılmıştı Yunanistan'da Atina'daki çatışmalarda ve inanamamıştı kimse Türkiye medyasında halbuki medya çalışmıyordu Yunanistan'da çalışıyor olduğu için ortada bir başka garip durum var tabi yakılmasını olumlayan ya da meşru gören bakış değil bu haliyle Söz ama. Söz bile olamaz bu tabi evet. Yani bu kadar şaşırıp aman tanrım niye böyle oldu falan hatta işi Türklere yakıyorlar. Türkler falan gibi bir yere de orada götüren televizyonlar görmüştük. Neyse. Yani on bin kişi kadar insan diyor El Cezire'den bakarsak on bin kişi bütün şehirde Atina'da. Yani Yunanistan'ın başkentinde yürüyüşlere katılmışlar. Hem ulaşımda hem de hizmetler sektöründe bayağı ciddi kesintiler olmuş. Sen yani TV MSNBC hayat durma noktasına geldi diyor. Bu da çok alıştığımız şeylerden biri değil mi? Başka, tür, başka bir durumda durmuyor hayat. Bir de hayat durma noktası, hayat dediğimiz şey herhalde e, ekonomi, para kazanıldığı evet, sürecinde işte diyorsun, değil mi? Evet işte onu söylemeye çalışıyorum ben de. <gülüyor> yani yoksa şimdi mesela insanların sokağa çıkıp çatışıyor olmaları hayat durdu demek halbuki evet. bence güzel olmamakla birlikte hayatın hiç durduğu falan değil gayet şakır şakır aktığı ve ne öne aktığının belli olmadığı bir durumdan bahsediyoruz böyle bir durumda ama tabi hayat dediğimiz sonuçta 9'dan 5'e gidip e, para kazandığımız ve bol bol para kazandırdığımız şeye deniyor fakat tabi çok ciddi bir durumda şöyle var çünkü milyarlarca avroluk borcu var ve ödeme planları filan yaptı ya Yunanistan şimdi bu mesela bütün şeyleri durdurmuş gemi seferleri filan durunca mesela Manolis Galanakis şey demiş Yunanistan şehircilik işletme şey e, gemicilik işletmeleri hı hı. E, bir şeyi başı mega televizyonunda demiş ki yani adalar bu bu fonlara bel bağlamış durumda alacağımız fonları böyle olmaz demiş. Bu mega televizyon yanlış hatırlamıyorsam biraz e, büyük bir televizyon. E, Fox TV'nin Yunanistan muadili gibi bir şeydi. Ama tabii ancak ben Yunanlardan öğrendiğim kadarını söyleyebiliyorum <gülüyor> televizyonlar hakkında. Yani şey de demişler, kızmışlar biraz yani Yunanistan'ın İhtiyacı olan görüntüler bunlar değil, turizme değil. çok ihtiyacımız varken demiş mesela. Her yerde aynı şeylerle mi kandırıyorlar, ya pardon e, savunuyorlar? Evet, Geçmiş. gayet net. Politik realite bunu gerektiriyor çünkü. Anladım, anladım. Yani bu tarz imajlar olmaz, turizm endüstrisi canlanması lazım. Evet, aynen öyle. Zaten zor belaya ayağa kalktı bu baharda zor hikayenin üzerinde doğruldu şimdi olmaz diye işte yerel medya okullar bankalar ve ofisler kapalıymış Peki, şimdi olmamasını ben de anlıyorum tam turizm sezonu bak turizmi de kötü etkiler ki etkileme ihtimali var mantıklı var ama e, şu kısmını anlayamadım bu arada hükümet zaten bu kemer sıkma politikalarını takır takır gündeme değil meclise getiriyor yani bunu anlamış olacak emeklilerin e, emeklilik haklarının Ciddi anlamda kırpılması, çalışanların işte zammam bir daha artık ne zaman göreceğinin belli olmaması... ...kamu çalışanlarının bir kısmının işinden olması falan diye devam eden süreç. Peki yaz sonuna kadar beklerse sendikalar hükümet de bekliyor mu? Öyle bir şey mi bu? Beklemiyor galiba. Anladım. Hükümet çalışsın ama biz turizm sezonu var deyip duralım. Öyle He, bir şey. Öyle ha. deniyor. Anladım. 136 milyar acil... Öde, öde, ödünç paketi Avrupa Birliği'nden ve IMF'den uluslararası para fonundan almışlardı. Onun karşılığında da işte sık, sıkı kemer sıkma politikaları, emeklilik hakları vesaire vesaire. Fransa'da da e, çok sıkı kemer sıkma politikalarına gidildiğini biliyor muydun sen? Fransa'da da sıkıyorlar evet. Ama <gülüyor> canımızı. <gülüyor> Çok komik şeyler olmuş orada da aslında. Fransa'nın daha böyle kendine ait egzantrik böyle öznel bir e kemeri var zaten genel mesela anlamda. Ki, tamamen kağıt de... üzerinde olan şeyde çalışanlar, işlerde çalışıp mesela 9 bin avro alanlar ayda. Ha bizdeki bankamatik bakanlar. memurlarının muadilleri mi bunlar? Ama bakan seviyesinde. Bakan. Evet. Yani mesela ne bileyim çalışma ve köy işleri bakanı. Gidiyor ee, muymuş bakanlar toplantısını? Yani yeni yeni kemer sıkma politikaları. Bak şöyle Arzu Çakır, Borisov Amerika'dan. Elize'de en çok eleştirilen iki sembolik gelenek varmış. Av partileri ve Garden partiler yapıyorlarmış Elize Sarayı'nda. <gülüyor> Onlara son veriliyormuş. Hmm. Ben bir 789'da bıraktılar zannediyordu <gülüyor> bu <işi ama. gülüyor> Hayır bırakmamışlar. Ve böyle... Her bakana en fazla kaç danışman verilecekmiş bundan söyle kemer sıkma biliyor musun? 20, 20 danışmandan fazlasıyla olmayacakmış. Devlet bakanına da dört danışman ayrıca. Personel gezileri ve harçların ne kadar indiriliyormuş biliyor musun? Aklın durmuş. Ne kadar? Yüzde on. Aman tanrım hakikaten. <gülüyor> Özellikle gezi ve yemek harcamalarındaki tüm suistimaller ağır cezalandırılacakmış. Geziler sınırlandırılacakmış abi. Uçak yerine hızlı tren, yurt dışı gezilerde... Hızlı trenle uçak fiyatı ya aynı oluyor genellikle benim bildiğim kadarıyla... ...ya da hatta hızlı daha, tren daha pahalı daha oluyor. Daha pahalı. O <gülüyor> Monbio <gülüyor> bunu Kopenhag'a giderken açıkça yazdı. Yani ben... <gülüyor> Daha yeni bir arkadaşların yani sen... tatil için program yapmakta... ...ve çeşitli trenler aramaktaydılar uçağa binmemek için. Ee, sonunda ekonomi ağır <gülüyor> ve uçak biletlerini aldılar... Gittiler gördüğüm kadarıyla. Törenler, resepsiyonlar ya da gösteriler asgariye çekilecekmiş. Güzel. 10.000 araç ve 7.000 lojman satılacakmış 2013'e kadar. Peki bunlar hakikaten derde deva oluyor mu? Yani hani garden partleri muhalefet kapatıp... öyle dememiş. Yani kızın yani... göz boyama ve yolsuzlukları unutturma amaçlı. biraz Ecevit makinleri. dönemi krizli hani TOFAŞ kullanıyorum artık ayrıca da ampulleri kapatıyoruz 8'den sonra falan gibi harika ...ekonomik önlemlerini hatırlattık. Evet, onun biraz ötesinde bir durum var... ...anladığım kadarıyla. Mesela... E, ...emeklilik reformunu... ...hazırlayan... O ...meşhur emeklilik reformu evet. işte... ...biraz önce Yunanistan'la ilgili konuştuğumuz... Mezarda emeklilik diye de geçiyor. Evet, alış çalışanlar da müthiş grevlere gittiler... ...Fransa'da Hı -hı. da. O çalışma bakanı Eric Wörth... ...dün adı neyle anılıyormuş... ...ben sana hemen leziz bir haber... ...bu söyleyeyim. L'Oreal... ...yolsuzluğuna karışmış. L'Oreal meşhur tamam, şef. Kozmetik firması. Ama şöyle, Olay bilmiyorum. şöyle. L'Oreal'in patronu Lilian Betancur'un... ...mal varlığını yöneten şirkete... ...karısını, nüfuzunu kullanarak... ...sokmak ve karşılığında... ...Betancur'un milyonlarca avroluk... ...vergi kaçakçılığına... ...göz yummakla suçlanıyormuş. E, bunlar ağır suçlamalar. Çok. E, ayrıca pro meraklısı... ...devlet bakanı Blanc prolarını devlet kasasından aldırıyormuş. <gülüyor> devlet bakanları Fadela Amara ve Christian Estrosi kendilerine tahsis edilen lojmanları ailelerine tahsis etmişler. <gülüyor> Eski bakan Christian Butin 9500 avro maaş alıyormuş işte. Hiç olmayan Hı -hı. bir işten ama. Sadece kağıt üzerinde Anladım. mevcut bir işten. Ay başlarına gidip parasını evet, çekiyor yani. Aynen öyle. Fakat hükümet Buna sevineceksin ve iftar edeceksin Sarkozy ile ve benimle bu haberi verdiğim için. Hükümet bütün bakanların arkasında duruyormuş. Niye? Sağlam bir şekilde. Onlar benim bakanlarım. Anladım diyor. münazara da onlara da bakanları savunma görevi düşünmüş. Evet. Bütünlük bir vaudeville haline aldı ki hani bu vaudeville <gülüyor> hakikaten e, yazın turizmi etkiler mi? E, yoksa bilmem ne bilmem ne mi olur? Borsalar ne hisseder falan filandan öte. Galiba bu salak durumdan çıkmak gerekiyor yani hani kimin neye niye taraf olduğunun tamamıyla kısmete bağlı olduğu değil mi yani ben mi öyle hissediyorum bilmiyorum ama hani bir hükümet nasıl olur da bu haberlerin üzerine ben bakanlarımın arkasındayım der evet. yani ama demesinde bir gariplik de yok çünkü münazara işte herkes taraflarda ve taraflar çeşitli şekillerde savunulabiliyorlar. Bir yani, eksen kayması mı var diyorsun sen. Ben bir akıl kayması var. O aklı <gülüyor> yerine geri ittirmek lazım diyorum aslında. Yani şeyin arasında gidip geliyoruz hakikaten. Yani Fransa için konuşacak olursak George Fadeau'nun <gülüyor> farsları gibi. E, Yunanistan için biraz Aristofanes'in <gülüyor> komedileri gibi. Biraz antik Yunan. O ikisinin arasında gidip geliyordur. Türkiye'de o, ne diyeceğiz? Yani çünkü bir yandan da biliyorsun G20 zirvesinin bile eksen ülkelerinden biri olan bir ülkeden bahsediyoruz. Medyasına göre. Söyleyeyim tefim var mı? Yar bana bir eğlence medet. <gülüyor> Açık Gazete. <gülüyor> Kings'dan dinlediğimiz Animal Farm adlı parçayla devam etti. Programımız Hayvan Çiftliği, The Kings grubunun çok sonradan büyük ün kazanan ve taraftar bulan The Kings Are The Village Green Preservation Society adlı albümden dinlediğimiz bir parçaydı bu. Animal Farm, aynı zamanda bu albüm, Dennis, pardon Pete Quafe'nin Grubun basçısı ve kurucu elemanlarından Pete Quaife'in de üzerinde en çok emek verdiği çalıştığı albümlerden biriydi. Kendisi 67 yaşında dün öldü. Pete Quaife ona bir günaydın daha dedik bu şekilde. Animal Farm. Evet böyle devam edecek olursak bu farz konusunu çok matrak bir haber daha söyleyeyim ben. Orta Doğu barışı için gün doğmuş. Hangi gün? Önümüzdeki günlerde barış gündemdeymiş, geliyormuş. Kral Obama ve pardon, Başkan Obama ve Suudi Arabistan Kralı Abdullah anlaşmışlar. Orta Doğu'ya barışı getirmek için cesurca baskı yapma konusunda anlaşmışlar. Bunun ne kadar büyük bir sevinç yarattığını gözlerinden okur gibiyim. İfade de bu ha cesurca baskı yapılsın demokrasinin önündeki Orta Doğu'daki savaşın ve barış engellerinin üzerine gidilsin diye aynı zamanda Obama ilk konuşmasında Orta Doğu'da şeyde yapmıştı ya Mısır'da hatırlıyorsun Mısır'da demokrasi de bu arada getirir herhalde sen Mısır'da olağanüstü hal olduğunu biliyor musun? Ne gibi bir olağanüstü hal var? Mısır olağanüstü hal rejimiyle yönetiliyor. Ne kadar zamandan beri biliyorum? 20 yılı geçti galiba. 26 yıldır. Ne güzel. Onu, o zaman buna olağanüstü diyebilir miyiz? ya yani felsefi anlamda. Olağanüstü bir haber deriz ve orada da ümmü gülsüm çalabiliriz. Ama Mısırlıların ünlü komediyini kim bilmiyorum yani. Büyük ihtimalle kim vardıysa bu olağanüstü durum başlamadan önce e, ya ülkeyi terk etti ya da zaten olağanlaşan bu olağanüstü halin içinde onlar da olağan olarak e, komedi yapmayı bıraktılar. Çünkü hani o işler sakat işler evet. olağanüstü durumlarda şakaya gelmez. Bu eski Mısır'da hieroglifle yazılmış büyük komedi yazar, yazarlarının yazdığı oyunlar var mı bilmiyorum ama. Bu onlara girer herhalde. Obama ile Kral Abdullah'ın Orta Doğu barışı için cesurca baskı. Ya bastır Obama, bastır Abdullah demekten başka bir şey gelmiyor aklıma. Mübarek de alsınlar aralarında ve mübarek olsun. Cesurca bastırma. Konuşmuşlar da onun için söylüyorum. Bu arada Usta Afganistan'da zor mücadele demiş. Yeni komutan. Buna bir komedyen adı bulamadım şimdi. Zorlatma beni. Amerika'dan epey de. Lenny Bruce'tan filan yapabiliriz. Belki getirebiliriz. <gülüyor> Uygundur. Neden olmasın? <gülüyor> e, fakat Afganistan'da yani er veya geç bu kiminle çarpışıyorlar Afganistan'da? Düşman kim? Şimdi e, aslında öncelikle düşman Bin Laden'in El-Kaide El orduları idi. Ardından El-Kaide bir şekilde ya dağıldı ya da belki de işgalin başarısı sonucu dağıtıldı diyelim. Ee, Taliban, eski yönetim, yıktıkları yönetimin e, bazı güçleri var. Onlar var. Bir de İslamci çeşitli uluslararası gruplar var. Peki Taliban ne istiyor? Niye karşı çıkıyor Amerika'nın orada bulunmasına? Ya bir da... önceki yönetim ya çekemiyor. Ondan... Kıskançlık var. <gülüyor> evet ondandır herhalde. Peki. Öyle diyelim. Yalnız Afganistan'daki durumu bilmiyorum ama Irak'ta ne oldu peki? Kitle imha silahları Saddam'ın giderildi mi? Ee, yani böyle söylemek istemezdim. Eminim bu münazaranın da çeşitli kolları ve ayakları vardı şu anda hatırlamadım ama e, o iş yalan çıktı. Yani hiç kitle imha silahı yokmuş. Yanlışlıkla girmişiz Irak'a. İçi boşmuş. Şimdi Irak'ın içinde bulunduğu bugünü gösteren olağanüstü haber AP'den kısacık yansıtan Anadolu Ajansı'na bakarsak görürüz. Yani Irak'ta durum nedir diyene bunu vermemiz şu kısacık haberi yeterli. Çeşitli bölgelerinde ülkenin bugün düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılarda biri general toplam 12 kişi öldü. Ölenlerin içinde 9 yaşında bir kız çocuğu, 4 polis. Beyci'de polis devriyesi yakında bomba yüklü aracın infilakı, dört polis, bir sivil, Kazimiye semtinde otomobile yerleştirilen bombanın patlaması sonucunda Tuğgeneral, Bağdat İl Meclisi üyesi bir kişi otomobiline bomba yerleştirilmesi sonucu öldü. Diyala'da Bağdat'ın kuzeyinde Halis kasabasında silahlı bir grup sünni bir aileye mensup dört kişiyi öldürdü. Ölenlerden biri 9 yaşında bir kız çocuğu. Aynı bölgede bir kamyona ateş açıldı. Aracın sürücüsü öldürüldü. Haber bu kadar ve bence yeterli. Zaten özetli üç aşağı beş yukarı. 9 yaşındaki kız çocuğundan ve biz de gelmişken genelale tu generali. Bu ülkeye müdahale edilmemeli diyoruz. Evet, askeri bir müdahale ve e, işgal sorunları çözmez diyoruz. baksana işgale ve müdahaleye ve yüz binlerce askere rağmen durum bu. Evet. Bir de çekilsin diyorlar. Yani, Obama da çekilelim yok. diyor hiç. Bu bence ihanettir. Gerek Irak halkına, gerek Amerikan halkına değil mi? Sonsuza kadar orada kalmaları. Belki Musul kimin? Bizim. <gülüyor> <gülüyor> Bununla ilgili bir şüphem mi var? <gülüyor> Eksen bizim, Musul bizim. <gülüyor> Iraklı liderler de anlaşamamış bu arada. Irak'ta Mart ayında seçim olmuştu ya hani Nisan, Mart geçti, Nisan geçti, Mayıs geçti, Haziran Kaç geçti. Kaç kere hükümet kuruluyor olduğuna ya da kurulan hükümetle ilgili uzlaşı sağlanına ya da politikayla ilgili uzlaşı sağlanına dair haberler çıktı ama bu genelde hani e, kanserin aşısı bulunduğu haberleri kadar sık. Evet. Ve gereksiz olarak kaldılar öyle dün yine görüşmüşler ama şey olmuş uzlaşmaya varamadıkları anlaşılmış güzel bir fotoğraf var ama yan yana ikisini <gülüyor> görmek için <istiyorsan> görüşüyorlar <gülüyor> e sıcak bir ortam olduğu belli yani bunlar ile haberde şöyle bitiyor İran kuzeyindeki şiddet olaylarında dün de beş kişi öldü on üç kişi yaralandı evet <gülüyor> uzlaşmaya varılamadı <gülüyor> dün de ve evet şimdi ondan sonra da mesela Pakistan'daki Amerikan füze saldırısı. Bu füze dedikleri Heron tipi işte insansız uçak 10 ölü. El-Kaide üyesi de varmış. Aralarında en az 10 militan öldürüldü diyor. Aa güzel. Güney Veziristan'da da bir Amerikan füze saldırısı ilk defa düzenleniyormuş. Bundan sonraki Amerikan füze saldırıları ne zaman bekleniyor? Yani mevsimin gereği olarak büyük ihtimalle bir süre daha devam edecektir. Ama bu Heron'la ilgili yaklaşımının çok yanlış olduğunu söylemek istiyorum. Artık o insansız uçaklara Heron demememiz lazım. Çünkü e, Türkiye biliyorsun bu konuda ciddi adımlar attı. Savunma sanayimiz Ne diyeceğiz acar mı? Mail. Bu sefer niye Male ya da yani Türkçe okursak hangi dilde yazıldığını bilmiyorum ama. Çaldıran. Ve çaldıran vardı iki gün önce. Şimdi maleler var. Maleler 24 saat havada kalabilme özelliğine sahip. Türk mühendislerin tasarladığı ve montajını tamamladı. maleler falan diye devam ediyor. Bence Fatih diyelim. Male abi. <gülüyor> Koymuşlar adını yapacak bir şey yok. Değiştiremez miyiz? Ya ben bu konuda <gülüyor> yazarım ama e, yani Yeni Şafak'ın gerçekten bu insansız uçak e, olayıyla birlikte bence... <gülüyor> Ciddi kafası karıştı yani işte Yeni Şafak devam ediyor en son şunu yazmıştı hani büyük Türk her e, Heronları teslim almak üzere İsrail'e gitti, gitti ama bu son bundan bu son. sonra hiç İsrail'de bir daha işimiz olmaz diye evet. e, gazetenin birinci sayfasına yazarak bence basın tarihine geçmişti e, devam ediyor İsrail'e inat yerli Heron İsrail'le Heron hesabını kapatmaya hazırlanan Türkiye hatırlatıyor yine bak kapatıyoruz <gülüyor> o hesabı ...yerli kaynaklarını seferber ederek... ...Mail ya da Male adlı... insan hava uçaklarını... ...hangardan çıkmaya hazır hale getirdi. Benim aslında bu durumda... ...hükümete ve tabii... ...Yeni Şafak'ta bu haberi hazırlayan... ...ismi yok birinci sayfada... E, ...muhabire bir sorum olacak aslında. E, İsrail'e inat ne oluyor ki? Şimdi bu şuna benziyor. Bizim e, açık radyoda ayıptır söylemesi... Henüz açıklamayacaktık ama... ...şimdiden söyleyeyim. 2012 itibariyle... E, Yan stüdyolarda araba üreten, üretimlerimiz başlayacak. Açık araba. Ama yani tam kesin değil. 2012 <gülüyor> civarında. Değil. <gülüyor> Civar evet. Yani üçüncü ayda olabilir, yedinci ayda olabilir. Onu daha netleştiremedik. Ama bir araba fabrikası kent çapımızda kurduk şuraya yan tarafa. Ee, bu arada da e, BMW'den de 800 tane araba aldık. Niyesini hala açıklayamadık. Baş olarak ama. Volkan çalışıyor. Evet yani zaten Volkan dedi bu 800 arabayı alalım diye. E, ...radyo koridorlarında şöyle tartışmalar var... ...efendim madem araba yapıyoruz... ...niye gittik araba aldık ki o parayla hani falan filan diye... ...böyle şeyler konuşuluyor... E, ...biz de diyoruz ki ya Volkan'ın yaptığı bir hesap var... ...aynı Türkiye'nin yaptığı hesap gibi herhalde... ...yani çünkü Yeni Şafak çok beğenmiş... ...İsrail'e inat yerli Heron diyor ama... E, ...zaten gerekli bu insan sava araçlarını gidip... ...İsrail'den satın aldı Türkiye... ...üstüne bunları teslim almak üzere... ...heyet şu anda İsrail'de... ...ve e, bir yandan da yerli üretim oluyor olması... Yani beni hiç ilgilendirmiyor aslında yerli mi yabancı mı bunları üretmemek gerekiyor ama hani bu kendi içinde bir saçmalık yaratmıyor mu? Hani zaten satın almışsın sonra inat yerli üretime gerek yok ki zaten. Hayır hak yar bana bir eğlence. Tam öyle bir şey değil mi? Evet. Hop hop oynuyoruz hep birlikte. Ee, bir de şey vaziyeti var tabi. Ee, Kabak problemini mi söyleyeceğim? Nedro o? Bir de kabak problemi var ki gerçekten ben işin içinden çıkamadım. Büyük ihtimal matematiğimin yetersizliğinden. Ee, Kazmiye diye bir köy varmış Yalova'da. Ee, burada da işte Yalova'da köy olduğundan insanlar tarım yapıyor, sebze yetiştiriyorlarmış. Turan Bektaş diye bir çiftçi sebzelerin kabaklarını yetiştirmiş. 87,5 kilo kabak. Yollamış Bayrampaşa yaş meyve ve sebze haline. Ardından da kendisine bir fatura gelmiş. 1.73 lira hesabınıza yatırıldı diye. Şimdi, 87 87,5 kilo kabak 1,73 lira e, mı falan diye kalmış. Sonra şükretmiş. Çünkü bakmış ki e, toplamda 87,5 kilo kaba 17 lira ediyor. E, vergiler ve eee müstahsil müstah, şey. stopaj, komisyon, navlun, navlun KDV'si ve diğer masraflar eklenince e, 21,84 tutuyor. Yani e, kendisi mal sattığı için 4,34 lira borçlu. Derken 5 lira iade edildiği için ürünün kasaları kendisine ait olduğundan 1.73 kara geçmiş. Nasıl? Vay. Türkiye'de tarım işi baya baya hani gün oluyor. kar bile edebiliyorsunuz. Radikalde de bugün. Radikal mıydı? 500 bin asker. Ee, Bilmiyorum. Radikal diye hatırlıyorum ama yok. Radikal değilmiş. Yanlış hatırlıyorum. Neyse 500 bin asker alınmaktaymış profesyonel olarak. Onun hesabı var o da bir matematik hesabı olarak. 500 bin almadınız. asker mi? Paralı asker mi? Aha, akşamda. Hmm. Hükümet terörü avlarken işsizliği de vuracak. 500 bin paralı asker. Hükümet profesyonel ordu adımıyla Türkiye'nin en öncelikli iki sorunla terör ve işsizliğe aynı anda darbe vurmayı hedefliyor. 500 bir taşta kişiye... iki kuş dediğin <gülüyor> ta kendisi budur işte. Hakikaten öyle. Yani sözü şey... gibi bir durum. 500 bin kişi istihdam olana yoldaymış. Biz böyle aptal bir hesap yaptık kendi çapımızda. Tabii ki aklımız yetmez bu işlere ama hani 500 bin kişiye 550 er lira maaş verseler mesela e, bayağı bir para tutuyor. Benim tam hesaplayamadım. Daha doğrusu hesapladım ama hesabımdan emin olmadığımdan Söyleme bari söylemeyeceğim. E, yani böyle yani işsizlik mi 500 bin asker falan bunun bütçesi mesela nasıl Çevre çıkacak mi? merak ediyorum. Her köye bir orman kuralı. <gülüyor> değil mi? Gerekirse parasını ben vereceğim, yetmezse para gelip ben Ağaç dikeceğim, dikeceğim diye, <gülüyor> diyen bir evet. çevre ve orman bakanımız var. Bunların hepsi normal değil mi? Yani mesela Mısır'da normal ötesi bir yönetim var. Neydi? Olağan Olağanüstü Üstü pardon. Olağanüstü 26 yıldan beri devam ediyor sadece. Ama bizimkisi olağan yani mesela. Yani tabii ki ikisi arasındaki farkı ve ne mana geldiğini biliyorum ama hani buna olağan diyoruz. Yani birileri çıkıyor önce gidip uçak ama cesur, uçak üretiyor. Ama bastırırsak bütün bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Nereye öyle. bastıracağız onu <gülüyor> Tamam bastıralım da. <gülüyor> ee, evet şimdi bir de peki casus skandarı çıkmış artık daralıyor vakit ama soğuk savaş günlerini hatırlatan... ...Rusya adına casusluk yaptığı iddia 11 kişinin gözaltına alınması... Bak Beyaz Ev'den yapılan açıklamayı da çok beğendim ben. ne de paylaşmak istiyorum. Lütfen. Casus skandalı Rusya ile ilişkilerimizi bozmaz demiş Beyaz Ev sözü. Obama'nın sözü. Arada 11 kişi gözaltına alındı. Biz hamburger yerken Medvedev hamburger yediler ya onlar Toronto'da galiba. Obama... Galiba evet. Bir de hamburger yediler ve fotoğrafta da bütün bildiğimiz fast food ya da junk food şeylerinin içeceklerini, yiyeceklerini hepsi de masada duruyordu. Ketchup'ın hamburgerine. Yani ikisi, iki büyük başkan onların reklamını yapıyorlardı. Bu da şeyin bir şovun bir parçası. Şov bununla ilgili değil mi ama resmi. Yani. Yani zaten işte bütün şov bir şeyleri satmakla ilgili. Yani evet bence yani masada özel olarak etiketler ön plana konmuştu. Hepsini görüyordun hangi marka kola içiyorlar, hangi marka hardal, ketçap yiyorlar, hangi marka hamburger yiyorlar. Neyse onları yediler içtiler yedikleri içtikleri onların olsun diyelim. Beyaz Saray şey demiş yani kesinlikle bozmaz ilişkilerimiz. Hatta 100 eski KGB başkanı da Amerika'da 100 Rus casusu olduğunu kiminin çiftti? olduğunu, çifte Rus ajanı olduğunu söylemiş. Ama olsun. Geçen sene bir önceki sene mi? Londra'da da böyle Rus ajanları yakalanmıştı. Parkta e, çöplüğün içine işte bilmem ne koyuyorlar. Öbür tarafa böyle evet. bir şeyler hatırlıyorum. Ne oldu onlara? Bilmiyorum. Bir de tabii Türkiye'de de şey yaşanıyor. 250 milyar YTL'ymiş bu arada. Aylık olarak 500 bin profesyonel askere 500 lira maaştan e, verilecek para. Akşama yaz bunu. bunun bu net bağış olur herhalde. O, Brütü de var bunun ama ol, neyse. Olmaz bu iş. Olmaz mı diyorsun? Bir, bir taşla iki kuş vurulamayacak <gülüyor> bu sefer. Allah bu taşla kuş vururlarsa e, taşın altında kalabilirler yani. Bence. Neyse. O vatanda... Ayıp olmuyor mu? Beyler eklememiş ama ben ekliyorum. Ayıp olmuyor mu diye manşet atmış. Türkiye tırmanan teröre karşı tüm liderlerin el ele vermesini beklerken yine hayal kırıklığı yaşamış. Siyasiler ayrı telden çalınca davet krizi çıkmış. Buluşma bir kez daha sıkıya alınmış. Bu da münazaramızın saçma sapan demeyelim ama çok hoş olmayan ve kaliteli sayılmayan oyunlarından biri terör deniyor. Niye terör dendiğini bilmiyorum ama konumuz terör. Terörle ilgili e, meclisteki partiler görüşebilecekler mi, görüşemeyecekler mi? Evet bu tartışılıyor. Konu bu. E, son geldiğimiz noktayı söyleyelim bari. E, Erdoğan diyor ki davet edeceğim sizi. MHP düzden şey dedi. Biz samimi bulmuyoruz. Davete icabet etmeyeceğiz. Dedi Kılıçdaroğlu ne demek davet? Kendi Cumhurbaşkanı mı sanıyor? Koltuğunda mı sanıyor dedi. Bu ne demek bilmiyorum gerçekten. Hani hiç CHP ile AKP ile MHP ile alakası yok. Ben anlayamadım o açıklamayı tam. Hani... Sadece Cumhurbaşkanı makamına mı gidiyor bilmiyorum. Neyse bunun üzerine AKP'de Erdoğan da çok yakında davetimi yayınlayacağım falan gibi şeyler söyledi. O da niye kalkıp gidemiyor da bilmiyorum. Evet. E, ama hani siyasetin aslında böyle jestlerden oluşan bir sanat diplomasi olduğunu. falan gibi böyle monşerik antipatik işler vardı eskiden. Artık yok ama Biz... görüşmüyor olmaları. Mesela görüşseler ben bir şey çıkacağını düşünmüyorum kendi adıma. Ama Hani görüşmüyor olmalarının gayet, gayet... bir şey olamayacağı evet. aşikar yani. Sayın Başbakan kendisini Cumhurbaşkanı koltuğunda mı sanıyor bilmiyorum ama... ...biz Sayın Başbakan'ı ziyaret etmesi için bekleriz demiş. Ben icranın başıyım dedi o da cevabı. Bravo. Ya i̇şte eğleniyorlar aslında bir evet. çeşit ama... ...bu arada birileri eğleniyor da işte birileri takır takır ölüyor. Mesela işte bu kekik toplarken evet. ölen köylerin durumuyla ilgili inanılmaz ayrıntılar gelmeye başladı. 20 metreden vurulduklarına dair ki 20 metre dediğimiz iyi ölçemeyenler için küçük evinizin koridorunun başında durun öbür ucu diyeyim. Küçük eviniz diye de altını çizeyim. Evet ateş edenlerin hepsi özel harekatçıymış. Ee, ve 20 metreden 60-70 yaşında insanları tanıyamadıkları gibi kulakları da sağırmış. Çünkü gittikleri yer bir piknik alanı kekik toplamaya bu insanların. Ve arabayla gitmişler yani zangır zangır motor sesi gelip e, durup orada iniyor içinden yaşlı başlı insanlar ve kekik topluyorlar. Etrafta yüzlerce boş kovan varmış. 20 ta 20 metre demek de e, yani herhangi bir şekilde tüm ayrıntılarıyla karşınızdaki cismi seçebilmeniz demek. Gözünüz böyle bir miyop falan bile olsa. Buna ilgili soruşturma açılacak mı acaba? Çok iyi olur herhalde ama peşini bırakmayacağız demişler ölenlerden ikisinin yakınları oğulları uyarı yapmadan direkt ateş edilmiş bunların hesabını soracağız. Suç duyurusunda bulunacağız demişler İbrahim Yalçın da olayın şokunu hala atlatamamış olanlardan yaralmadan almadan kurtulan köylülerden İbrahim Yalçın da suç duyurusunda bulunacağını söylemiş. Bir de suç duyurusu olmasına rağmen sonuç alınamayan bir şey de radikal manşete almış. Festus Oke'in okay kim olduğu hala meçhul diyor. Üst başlığında yargı katilin değil maktulün peşinde. Karakolda 34 ay önce öldürülen Nijeryalı Festus Oke'in okay duruşması yine ertelenmiş. Mahkeme 30 aydır sadece kimlik belgelerini, bilgilerini öğrenmeye çalışıyor. Bu da bir oyunun bir parçası olsa gerektiği düşünüyorum ama bu artık tamamen trajedi şeyine Ais geçeriz peki ara verelim şimdi açık kaste Cengiz Aktarla Avrupa'ya doğru Günaydın Cengiz Ömer Günaydın Günaydın abi Günaydın Evet, önce... Bu Haberlerle başlayalım. Haberle, peki. E çünkü bugün e, İspanya dönem başkanlığının son günü ve e, bir fasıl açılıyor bugün, yetişti yani. İta, ama hakikaten ite oldu olduğu iş. Çünkü bir e, veterinerlikle ilgili e, bir yasanın meclisten çıkması gerekiyordu bu fasılın açılabilmesi için. Fasıl da bizi, yani açık radyo dinleyicilerini. Açık Radyo'yu ilgilendiren bir fasıl. Gıda güvenliği, veterinerlik Hı -hı. ve bitki sağlığı ee, faslın adı önemli bir fasıl. Evet. Ee, hepimizin, zor bir fasıl. hepimizin hayatını yakından ilgilendiriyor yani. Ee, 13. fasıl olacak, açılacak olan. Ee, bu yasayı bir türlü bu anayasa değişiklikleri hengamesinde çıkaramamıştı meclis.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 En azından şimdiki hükümet öyle. Dolayısıyla sonunda oldu. Yani bugün işte bakan orada. E, TÜSİAD heyeti de, heyeti de Brüksel'de tesadüf. E, tabii bütün bunlar ilişkilerin, Avrupa Birliği ile ilişkilerin öyle bir ısındığı e, tekrardan... E, de, yani bir,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 yorumcu bunun kaldırılması. Evet. Hep öyle deniyor. Rusya'yla Rusya yani. da mesela öyle dendi ama kaldırılma falan değil bu tabii. Ama e. zaten hani e, durum artık herhangi bir kolaylığın bile ciddi anlamda e, hükümetin açısından işe yarayabileceği bir durum varmış gibi. Yani diyor, sabah kümet... beşte kuyruğa girmekten hani bir sürü bir sürü bir sürü garip hal oluşmuş. Tabii tabii yani işin için. hakikaten cılkı çıktı e, ve İnanılmaz şeyler oluyor. <gülüyor> Gazetelere haber oluyor. Tan'ın başına gelenleri evet, biliyorsunuz. Tan'la Tan konuşacağız onu günümüzdeki yani, yani günlerde. E, böyle bir tür yani hiç ipe sapa gelmez. E, bir muamele ne olduğu belli değil. Niye be, e, reddediliyor belli değil falan. Artık dolayısıyla buna bir çare bulmak Avrupalılar da tabii bundan rahatsız. E, bir de bu işi e, ihale ettiler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 tabi iş adamlarına bir kolaylık gelecek bu yıl içerisinde öyle gözüküyor ya Avrupa Birliği ülkeleri için geçerli öyle mi yani bu dedi? Schengen, kolay... vize Schengen. Yani. Hı -hı. Hı -hı. Ee, komisyon bunu müzakere ediyor İşte bu çipli pasaport onun için çıktı Ondan sonra Entegre sınır güvenliği frontex diye bir mekanizma var onun içine dahil o, ona dahil oldu Türkiye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 bekleniyordu yani yani belediye baş seçime giren belediye başkanlarının çoğu gene kazandı yani çok büyük bir sürpriz olmadı bir iki yerde um, Ulusal Birlik Partisi yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisi bir hamle yaptı bir iki yeri daha aldı ama öyle aman um, aman bir um, UBP'e um, geri dönüş um, söz konusu değil.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 Hmm. Şimdi Pankyum'un ahı gitmiş e, kalmış bir genel sekreter. Başından beri öyle zaten. Son derece zayıf bir genel sekreter. E, çünkü onu seçenler onun zayıf olmasını istediler. Başından itibaren hiçbir şey yapamıyor. Yani, eli kolu bağlı. E, şimdi gidiyor orada. Hristofias kabul eder mi bu üçlü zirve teklifi mi göreceğiz diyor mesela. Şimdi komik bir eşgüdümsüzlük açıkçası. Çünkü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 daha üst e, düzeyde bir iş yapılmasını bir taraf ama taraflardan bir tanesi dile getirirse, Allah ki işler orada iyi gitmiyor. Yani. Tabii bu uluslararası e, zirve yani veya konferans Dayton e, e, gibi yani Bosna savaşı'nın sona erdiren Dayton gibi bir konferans epeydir konuşuluyor ama bu üçlü değil.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 Evet, Philip neydi? Gordon Philip diye bir adam. Gordon Zaten... Philip diye bir adam dediğin, Philip Gordon, Philip Türkiye Gordon. masası şefi, <gülüyor> <gülüyor> müsteşar yardımcısı, Amerikan Dışişleri Bakanı'da. Evet, Fars'ın bir parçası aslında çünkü bugünkü programımızın şeyde bir Fars olduğu bütün şeyin gö gösteren sayısız örnekle dolu. Onun söyledikleri de yani Türkiye hmm. ekse, batıya bağlılığını ispat etsin filan gibi.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 Batının yanında ise hala bu yaptırımlara hem Birleşmiş hem bizim aldığımız yaptırımlara yaptırımlar konusunda adım atmalı, bunları uygulamalı demek o. İyi öyle demek, öyle okunması gerekiyorsa öyle söylersin. Ee, öyle başka ne yapacaksın? Çıkıp ben e, yani bir, üç kuru valla bir elham mı okuyacaksın? Ben batılıyım diye yani. E işte evet anlaşılamıyor. yani i̇şte bu o ama o. Yani bir, diplomasi dilinde böyle her şeyin adı konmaz. Satır aralarında <gülüyor> okunur yani. Mesela. Bu şimdilik de diyor. İyi Onu... okuyalım. E işte bu. Peki. Yani, yani İran'a yaptırımlar konusunda hadi bakalım diyor. İyi. Yani. Tabii burada e, çok daha derin sorunlar var. Yani bunu küçümsememek lazım. Çocuk. E, e,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 ee, ve tabi Marmara'nın başta olmak üzere geri yollanması bence bir, onlar artık İsrail'in olsun geri yollamasın İsrail'i İstemiyor <gülüyor> musun sen Söyleyeyim. yok hayır yani İsrail'e onlara ben el koydum desin <gülüyor> bir de el koyulmuş <gülüyor> eşyalar var onların hepsini evet. geri verecek herhalde tazminat da verecek ama onun da, ve üstelik ama burada en önemlisi askeri anlaşmalar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 içeride daha e, meselelerini halletmemiş bir ülkenin sağa sola nizam vermeye kalkmasının sınırı budur. Doğru. İşte yani şu sırada o yani bütün bu yayılan haberlerin aksine hem içeride hem de dışarıda AK Parti hükümeti kırıp döktüklerini toplamayla meşgul şu sırada. Yani ve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 ...Orta Doğu'nun ne hale geleceğini... ...hesap edemeyecek durumda mı Allah aşkına? E, Valla belli olmaz. Çünkü <gülüyor> Amitayi... Yok Bush ek... değil. Ha, hayır <gülüyor> bu, o, Obama Bush'u çok kat be kat ...aşmış durumda. Son raporlara... ...baktığın zaman bu Bunker Buster... ...denen işte şeyler... ...sığınak delen evet. sınavları... ...mesela Bush döneminde başlatılmış... ...fakat ilerlememiş... ...hiç kadük olmuş bir planı... Bush, e, ...Obama gelir gelmez ilk işi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 3'ten bu yana Irak'ın işgalinden bu yana özellikle şey döneminde Obama döneminde artmış, 4 kat artmış Amerika'nın vurma gücü %400 yani işte zaten Sinan. Sipri rakamları evet. ortada yani işte Haziran başında açıklandı biliyorsun yani İsveç'teki evet evet yani Pentagon bu işi halledebilir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 bu gerginlik sürecektir yani bu bu bu bu kadar basit. Maalesef ya yani ben real politik konuşuyorum. İyi bir şey demiyorum tabii. Ama böyle bir başımızda böyle bir bela var yani. Ve bu da ta soykırıma kadar dayanıyor unutma. Z evet zaten he, he, şeye giderse e, yani inşallah gitmez tabii giderse de zaten bunu tartışacak zamanımız olacağını hiç zannetmiyorum. Ha, yok elbette. Biz kendi meselemize bakalım. <gülüyor> ben bu e, ok bir geçen haftaki e, makalemden söz ettim sana Kürt meselesiyle ile hmm. alakalı. Evet. E, yani ben bunu meselenin artık e, Türkiye'nin içinden halledilebileceği kanaatinde değilim. E, bu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 Çünkü burada artık e, e, yabancılaşma e, hat safada yani e, hakikaten e, iki farklı dil konuşuluyor. E, i̇şte bir iki cıllı ses de çıkıyor arada tabii sivil toplum kuruluşlarından ama e, herhalde bu e, bu arabuluculuk girişimlerinin altın kurallarından ikisi konusunda. E,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 Cengiz Aktar'la Avrupa'ya Doğru. Evet, Cengiz Aktar'la Avrupa'ya Doğru'dan doğru programından sonra bir ara vereceğiz. Arkasından da dün başlamış olduğumuz Timur, Profesör Timur Kur'an'la yaptığımız söyleşiyi Ali Bilge'nin daha doğrusu... ...Düyük Üniversitesi Öğretim Üyesi... ...Profesör Timur Kur'an'la... ...Açık gazete adına yaptığı... ...söyleşiyi devam ettireceğiz... ...hatırlanacağı üzere... ...İslam'ın ve... ...Orta Doğu'da geri kalmışlığın... ...nedenleri konusunda... uzmanlık ...uzmanlık alanı... ...bu konuda eserleri olan bir... ...akademik kişilik... ...Timur Kur'an... ...ve miras hukukunun özellikle çok önemli farklara yol açmış olduğunu Batı'yla ortaya koyan ve sanayi devrimine kadar da meseleyi dar boğazların yaratan kurumların hangileri olduğunu ve bunların neden aşılamadığı konularını Dinsel tutuculuğun, sırf dinsel tutuculukla bunların açıklanıp açıklanamayacağı gibi ilginç bir konuyu kurumların, vakıfların, miras hukukunun tartışıldığı bir konuşmanın ikinci bölümünü de birazdan yayınlayacağız. Açık ee, başka hangi unsurlar Şimdi e, koyabiliriz? E, vakıf sistemi hı hı. E, Orta Doğu'da çok, e, çok önemi olan bir e, bir kurum. Ee, İslam'ın özünde yok Kur'an-ı Kerim'de Vakıf kelimesi geçmiyor Fakat 8. yüzyılda İslam medeniyetinin Bir parçası oluyor Vakıf aslında buna benzer Kurumlar Bizans'ta da Mevcut Orta Doğu'daki diğer İslam Öncesi e, toplumlarda da Buna benzer e, Kurumların e, Olduğunu biliyoruz fakat e, İslam İslam döneminde çok önem kazanıyor. Neden? Mal güvencesi zayıf. 8. 9. yüzyıllarda çok güçlü devletler var. Devletler müsaadere yoluyla çok zenginleşen insanların e, malına el koyabiliyor. Müsaadeleden e, canı yanan insanları insanlar arasında devlet görevlileri de var. Onlar bu vakıf sistemini e, mal güvencesine arttırmanın bir yolu olarak geliştiriyorlar. Nasıl? Nasıl? Evet bu Nasıl? ilginç. Mallarını bir e, vakfettikleri zaman o mal eee e, ...müsadereye tabi olmuyor. Hı -hı. Devlet... ...görevleri... ...ya da e, hükümdar diyelim... Hı -hı. E, ...bir kaynağa ihtiyacı olduğu zaman... E, ...kişilerin... ...özel mülkiyetinde olan malları... gayrimenkulleri el koyabiliyorlar. Hı -hı. Ve bunu yaptıkları zaman da... E, kötü Müslüman olarak algılanmıyorlar. Buna karşın bir vakfedilmiş olan mallara el koydukları zaman ki bunların örnekleri var. Kötü Müslüman olarak algılanıyorlar. Çünkü vakıf İslam medeniyetinin bir parçası olmuştu artık 9. yüzyıla, 10. yüzyıla geldiğimiz zaman. Şimdi bunun bir bunun bir sonucu, sonucu olarak da insanlar servetlerini korumak için mallarını vakit etmeye başlıyorlar. Çünkü devlet dokunamıyor. Çünkü devlet dokunamıyor. Yani dokunamıyor demeyelim. Müsaade Dokunma, dokunma ihtimali çok azalıyor. Çünkü Azal. dokunduğunda Müslümanlıkta Dokun kayıp oluyor. Evet, yani Müslümanlıkta bir, bir kayıp oluyor. Onun için yani hükümdarlar önce e, hani vakıf sisteminin dışındaki, dışındaki gayrimenkullere el koymaya <gülüyor> çalışıyorlar. Yani ancak bu bulamazsa. Yani vakfedilmiş mallara e, el koyuyor. Şimdi diyeceksiniz ki servetinizi vakfettiğiniz zaman e, sizin kazancınız, kazancınız nedir hani hı hı. Ne, neyi konu, vergi neyi koymuş Hayır genellikle vergi vermiyor. Ver, genellikle vergi vermiyor. Öte yandan bir vakıf kurduğunuz zaman topluma bir hizmet hizmet vermeniz hı hı. lazım. Çeşme kuracaksınız o çeşmenin işte yapım masrafları o çeşmenin ilerideki onarım masraflarını o çeşmeye birisi bakacaksa onun onun maaşı falan bunun sonsuza dek sağlanması lazım. lazım. Bunun için sizin gayrimenkul vakfetmeniz lazım. Ya bir arsa vakfedeceksiniz ya da bir e, ne bileyim bir haram vak yani bir varlık vakfedeceksiniz. O sizin elinizden çıkmış olacak. E şimdi servetinizi nasıl korumuş oldunuz? Şu şekilde korumuş oluyorsunuz çünkü kendinizi mütevelli olarak o vakfın evet. mütevellisi olarak at atayabiliyorsunuz. O vak vakfın çalışanları olaca olacaksa onları kendi ailenizden hani çalışanları kendi ailenizden oluşturabiliyorsunuz. Ee, sizden sonraki mütevelliği atama hakkınız var onu belirliyorsunuz. Yine aileden birini seçebiliyorsunuz. Bu şekilde siz kendi hem kendi güvencenizi sağlamış oluyorsunuz. Ee, hem de e, sizden sonraki nesillere bir şeyler bırakmış e, oluyorsunuz. Yani şeyin karşısında topluma bir hizmet vermenin karşılığında siz, siz, sizin de e, bir çıkarınız oluyor. Sizin, Kurumsal e, yaşama şimdi, garantisi evet, elde ediyorsunuz. Şimdi e, mal güvencesi çok zayıf olduğu için bu toplumlarda bu e, vakıflara çok büyük oranda e, kaynak, kaynak kaynak akıyor. E, bazı yerlerde, örneğin Anadolu'da, e, 18. yüzyılda bazı Anadolu'nun bazı böl bölgelerinde e, gayrimenkullerin yüzde hmm, vakıfların elinde, vakıfların elinde. Bazı bölgelerde yüzde kadar düşüyor. Fakat çok önemli bir oran bu. Avrupa'da, Avrupa'da yine vakfa benzeyen kurumlar var ee, ama bunlara akan, bunlara giden kaynak oranı çok daha düşük, yüzde beş kadar. Şimdi bu gelişmeyi nasıl etkilemiş olabilir? Yani bunlar vakıflar hiç katma değer yaratmıyor mu? Yaratıyor. Yaratıyor tabii. Bir hizmet veriyor. Veriyorlar. Bazı hizmetleri de çok iyi veriyor. İyi Mesela şeydeki e, ticaret yollarında kurulan e, hanlar e, vakıflar tarafından... Hepsi vakıf olarak kurulmuş hepsi tabii bu da ticaretin canlı tutulmasını sağlıyor kervanlar şeylerde kervansaraylarda güvenlikli, kuruluyorlar. güvenlikli hareket edebiliyorlar ana ticaret yollarında kervansaraylar kuruluyor falan bunun tabi çok büyük bir avantajı var yalnız vakıf sisteminin bir de sakıncası var. Nedir? Uzun vadeli gelişme açısından, <gülüyor> bu bu da vakıf sisteminin vakfedilmiş olan malların gelirinin vakfiye göre o vakfın vakfiyesine göre kullanılma şartı. Vakfiye yani tüzüğü. Yani vakfiye vakfın tüzüğü. tüzüğü. Vakfı kuran insan belirliyor. Ee, bunu belirliyor. Bunu belirliyor. Vakfiyeyi belirliyor. Şu gayrimenkuller sonsuza dek şu hizmeti vermek için kullanılacaktır. Olacaktır. Örneğin bir medrese kurulmuşsa 9 hmm. tane müderrisi olacaktır. Hmm. Hatta bazı vakfiyelerde şu kitaplar kullanılacaktır. İşte şu kadar para onarım masraflarına harcanacaktır falan. Bunları yazıyor. Şimdi bunlar hiç değişmeyen bir toplumda, şartların Hı -hı. değişmediği bir toplumda, teknolojilerin değişmediği bir toplumda bunun bir sakıncası yok. Çünkü kurulduğu zaman bir ihtiyaç varsa Hı -hı. 200 sene sonra da aynı ihtiyaç olacaktır statik bir toplumda. Şimdi dinamik bir toplum düşünelim. Dinamik bir toplumda teknolojilerin değiştiği toplumda kaynakları bir sektörden diğer sektöre mobilize etmek gerekiyor. Mobilize etmek ge gerekt Ge hani ge Gerekirken. etmenin gerektiği bir e, toplumda bu vakıf sisteminin bir hı. sakıncası olacaktır. E, gayrimenkuller, vakfedilmiş olan gayrimenkuller, e, hizmet hizmetin gerekmediği hı hı. yerlerde e, sektörlerde. Etkin olmayan biçimde kullanılıyor. Etkin olmayan biçimde Verimli olmayan kull biçimde, biçimde e, kullanılacaktır. Şimdi bu e, e, orta, bunu Orta Doğu'da görüyoruz. Hı hı. 17. 18. yüzyıla geldiğimiz zaman hiç verimli olmayan bir sürü vakıf görüyoruz. Gerek Anadolu'da, gerekse Balkanlar'da, gerekse Arap ülkelerinde ve, ve İran'da e, bir sürü verimsiz vakıf kullanıyoruz. Bu tabii büyük bir israf, kaynak israfı. Şimdi Avrupa bu sorunu nasıl çözmüş? Avrupa'da, Orta Doğu'da vakıfların sunduğu hizmetler genellikle belediyeler tarafından verilmiş, sunulmuş. Yerel yönetimler tarafından sunulmuş. Tüzel kişiliği olan İngilizce Corporation dediğimiz kurumlar tarafından sunulmuş bunlarla vakıf arasındaki fark bunların çok daha esnek olması yani bunlar şartlar değiştikçe kendilerini yenileyebiliyorlar kaynakları bir sektörden öbürüne aktarabiliyorlar kaynakları artık ihtiyaç duyulmayan bir hizmetten yeni bir hizmete aktarabiliyorlar ve bunu e, mahkemelerin izni almadan yapabiliyorlar bizde bu pratikte hiç mümkün değil demeyim çünkü amacı değiştirilen vakıflar var. Bunların örnekleri var. Mahkemeye gidip bunu yaptırmak mümkün. Ama genellikle bu yapılamıyor. Bunu yapmak için kadılara para vermek gerekiyor. Açıkça rüşvet vermek gerekiyor. Bunu da tabii birçok vakıf mütevellisi göze alamıyor. Dolayısıyla da bu israf devam ediyor. Yani bir şimdi, Burada sormak istiyorum vakıflar ticari faaliyetlerde e, ne ölçüde bulunabiliyorlar hiç mi bulunamıyorlar şimdi, mesela mesela yurt dışı ülke dışı ticari faaliyetinde bulunan Orta Doğu vakıfları var mı hiç böyle e, aslında bunlar ticarette e, uygun kurumlar değil. değil yani hı -hı. gayrimenkullerini e, kiraya verebiliyorlar o kadar arsalarını hı. kiraya veriyorlar. Ee, şehirlerdeki gayrimenkullerin, çarşılardaki işte e, binaların falan çoğu vakıfların Hı -hı. elinde. Bunları kiraya veriyorlar. Onun geliriyle bir yandan vakfiyede belirtilen hizmetleri veriyorlar. Bir yandan da e, işte mütevelli'nin maaşı ödeniyor. Çalışanların maaşı e, ödeniyor. Evet. Ee, yani şeyde. E, Kira gelirleri Vakıfsizli, dışında vakıf gelir, bir, ya, bir gelir yok. yok. Ve ticarete, yani, ticarete de. uygun değil. değil. Şimdi 18. yüzyıla ve 19. yüzyıla geldiğimizde e, kaynak, Orta Doğu'daki kaynakların büyük bir bölümünün vakıflarda olduğunu görüyoruz. Bir de şunu belirtmek istiyorum. E, çok başarılı iş adamları Tabii var Orta Doğu'da. Hı hı. Her dünyanın her bölgesinde olduğu gibi. Başarısız iş adamları da var. Başarılı olanlar da var. Başarılı olanlar tabii çok zenginleşiyorlar. O oluşturdukları serveti genellikle ticarette tutmuyorlar. Hı. Çünkü o servetin müsaadere yoluyla devlete geçebileceğini düşünerek vakıf kuruyorlar. Dolayısıyla Orta Doğu'da ticaret ticaretten vakıf sektörüne devamlı bir kaynak geçişi var. Verimsiz alana geçiş yani var Verimsiz bir alana ya da zamanla verimsiz olacağı bir kayma var. Avrupa Avrupa Avrupa'da bu andikap yok. Ve dolayısıyla bu da Doğu'nun 19. yüzyılda az gelişmiş bir bölge konumuna düşmesinin bir nedeni. Peki, bir de şöyle bir şey de var. Yani ben, süremiz de azalıyor. Çin. Ben geçenlerde bir çalışma yaparken öğrendim ki, kendimi de o konuda eksikliğini gördüm. 20 asırlık dünyamızda şu İsa'dan sonra, 18 yüzyıl boyunca Çin, dünyanın birinci ekonomisi. 1815, Tay Afyon Savaşları 1850'lere kadar, yani hatta bir rakam da şey yaptım yani Çin 1800'lerin başlarında dünya gayri safi hastasının 3'te 1'ini üretirken Amerika Birleşik Devletleri 1800'lerin yüzde %2'si. Gerileme başlıyor. Bir kapatıyor Çin. Evet. Sonra bu 70 yıl falan süren bir dönem. Daha doğrusu tek kutuplu dünyada Britanya'nın Büyük Britanya'nın Bismarck'ın şeyi oluşturana kadar bir 70 evet. yıllık dönem var. Evet. Bir de işte son 20 yılda Amerika Birleşik Devletleri'nin duvarın yıkılmasıyla şeye kadar olan da bir tek kutuplu. Onun ötesinde dünya çok kutuplu. Neyse Çin'e geleceğim. Çin 20 asırının 18'inde dünya birincisi. Ama bir kopuş başlıyor. O kopuş, Japonya ki o kopuşlardan biri, bir süre sonra yine kurumlar üzerinden düzenlemeler. Yani iyi devlet varsa, evet. iyi kurumlarınız varsa durumu düzeltebiliyorsunuz. Ama bir de bir şöyle bir sorun var. Ee, Ortaçağ Avrupası, yani e, Rönesans ve Reform hikayelerinden önceki gelişmelerinden önceki Avrupa, e, İslam dünyası, e, o dünyalar layık olmayan Avrupa diyeyim. Dinin e, kültürün merkezinde din var. Çin'de hiçbir zaman e, kültürün merkezinde din yok. Bir de vahiy sistemiyle gelen bir şey yok. Öbür dinlerde. Vahiy evet. var. Çin'de böyle bir kültürün merkezinde ya da oradaki evet. e, kültürün merkezi dini değil. Bir de böyle bir e, e, e, şeyle e, vahiy sistemiyle oluşan bir durum yok. Bu anlamda Çin medeniyeti başlangıçtan itibaren laik bir düzen içerisinde geliyor. Bir buraya baktığımızda yani işaret ettiğimizde bizde e, kültürün merkezinde çok önemli bir şekilde din yatıyor. Bu e, Çin'de bu anlamda deistik bir yapı var. Evet. bir başlangıcı var. Avrupa'nın orta çağıslı şeydi. Şurayı Ama Çin'de, Çin'de geri kalıyor. Çin'de, onun Çin'de nedenleri kalıyor. üzerine biraz Çin, beğenebilir misiniz? Evet, yani e, kere Çin konusunda hani, uzman olmadığımı belirterek e, söze başlayayım. E, evet e, Çin'de hani, vahiy yoluyla gelen bir dinin önemli bir rolü yok. Öte yandan Çin de bu şirketleşme meselesinde tıkanmış olan bir ülke ya da uygarlık diyelim. Çin'de aile şirketleri var fakat onun pek dışına çıkamamış. Bir ailenin oluşturabileceği sermaye birikimi Avrupa'da halka açık şirketlerin oluşturduğu sermaye birikiminin çok gerisinde kalıyor. 18. yüzyıla kadar siz de söylediniz, dünyanın en zengin yerlerinden biri. Ee, o zamana kadar bu çok büyük bir handikap değil. Bir handikap diyelim ama e, Çin'i az gelişmiş bir bölge konumuna düşürecek bir handikap değil. Modern teknolojilerin ortaya çıkması bunu çok büyük, Orta Doğu'da olduğu gibi bunu çok büyük bir handikap Çin, Çin diyor, o dönemde evet. kendini kapatıyor. Evet, de kapatıyor. Yani Çin bürokrasisinin, MİNK yönetiminin aldığı evet, takım evet. kararlar var. Evet. Yani hatta uzak e, küre, küreselleşmeyi evet. e, e, evet. bürokratik yönüne engelliyorlar. Yani evet. deniz yollarının e, haritalarını bile yakıyorlar. Evet. Bir içe dönüklük yaşıyor evet. ve kurumlar zayıflıyor. O, o çok doğru e, fakat e, e, tüccar kesimi bunu önleyemiyorlar. Tüccarlar daha güçlü olsa, daha büyük şirketleri olsa... Ekonomideki ağırlıkları daha fazla olsa, bunu belki önleyecekler. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Ee, yayınımızın da sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Evet. Çok güzel bir sohbet geliyor. Aslında beş evet, saat evet. konuşabiliriz. Tabi yani. tabi konuşabiliriz. İnşallah başka zaman da bir evet. şey yapalım. Ee, şimdi e, Avrupa merkezci yaşadık şu son 200 yıldır. Hatta Türkiye'deki evet. Türk Cumhuriyet dönemi Tanzimat'tan bir Avrupa merkezci baktık dünyaya. Ve böyle bir e, aydınlandık. Böyle e, şekillendik. Ben merkezci bir Avrupa düşüncesiyle evet. geldik ki. Bu e, ben merkezci Avrupa düşüncesi e, Tanzimat'tan Cumhuriyet'te Türk aydın entelektüelliği biçimlendirmiş bir evet. olaydır. Orta Doğu'ya bakmaz. Asya'ya bakmaz. E, İslam'a bakmaz ama bilmez. E, bilmez. Bilmez. Ayrıca. Bilmez yani, kurumlar. Dışişleri nerede? Bakanlığı'nda Arapça bilen insan evet. yok neredeyse. Evet. Ve bizde Arapça bilen entelektüel Yoktur ki medeniyetin çok önemli bir parçası olan kendimizin de içinde aldığımız alanda. Ama özellikle Batı'nın üstünlüğüne baktığınızda düşünsel, sanatsal, evet. kültürel ve ekonomik anlamda evet. aslında son 150 yıllık bir üstünlük olduğunu görüyoruz evet. rakamlardan da bunu evet. açık ortaya. Dolayısıyla e, yani bu egzen kaymaları hikayesini çok evet. daha önce tartışıyorduk. Bugün Türkiye'nin bir iki atraksiyonu. Bu, ya bana da saçma da geliyor ayrıca. Evet. entelektüel düzeyde çok şey. E, bu ben, ben merkezci e, yaklaşıma bütün Avrupa düşünürlerini Marx'ı da koyabiliriz. Evet, evet. Hele son dönem hem bağımlılık kuramının en önemli e, şeylerinden Ander e, Gunder Frank. Samira Amin'den şu anda sayamadığım diğer iki unsur da kattığımızda bu ekipten bir tanesi dedi ki ölmeden önce Frank ben dedi Avrupa ben merkezci görüşü terk ediyorum doğuya bakın Asya'ya bakın Çin'e bakın dolayısıyla yüzünüzü oraya çevirir, çevirmezseniz dünyayı okuyamazsınız analiz edemezsiniz şimdi <gülüyor> Bir ters köşe yaşıyor Türk aydını. Yani hayatı boyunca hep batı batı deyip şimdi batıyla da dalaşıyor yani. E, Türkiye Avrupa Birliği işte 50 yıldır benim doğumumdan bu yana Avrupa Birliği var. Konusu gündemde. E, Türkiye için e, tavsiyeniz ne? Yani, Türkiye'nin çok yönlü bir ekonomide evet, gayri safi milli hasta, dünya hastasının dörtte evet. üçü doğuda yapılıyor bugünkü evet, dünyada. Evet. Yani, yani Türkiye'nin tabi çok yönlü bir ekonomik politika ve, e, izlemesi lazım. Batıda kriz olduğu zaman sadece Batıya bağlı bat, ihracatını Batıya yapan ithalatını batıdan yapan bir ülkeyseniz... ...krizden çok etkileneceksiniz. Eğer dünyanın diğer bölgeleriyle de... ...ekonomik irtibatlarınız varsa... ...oralarda yatırım yapmışsanız... ...tabii krizi daha kolay atlatacaksınız. Bu bir. İkincisi... ...gerek Avrupa... ...gerekse Kuzey Amerika... ...yaşlı toplumlar. Evet. Dinamik olmaları mümkün değil... Dünya ekonomisini ileriye götürecek olan toplumlar genç toplumlar. Bunların içinde politik problemlerini nispeten çözmüş olan ülkeler var. Hindistan, politik açıdan istikrarlı. Çok istikrarsız olan ülkeler var, Arap ülkeleri gibi. Yani diktatörlükle yönetilen, halkların işte diktatörleri sevmediği, ee, belki önümüzdeki senelerde yok olacak bir sürü rejim. Şimdi e, bütün bunlarla irtibata olmak lazım. lazım. Bu Türkiye'nin çıkarınadır tabii. Yani sonuçta Türkiye gözünü batıdan ayırmadan doğuya bakmalıdır. Evet. İkincisi de zayıf devletlerin olduğu ülkeler geri oluyorlar. Evet. ...devlet ve kurumlarının zayıf olduğu... Evet. ...sizin anlatımınızdan da vakıf müessesesi... Evet. ...öyle bir kurumsallaşma... Evet. ...ve onun içindeki mülkiyet evet. müessesesi... ...iki evet. müessesesi ...kapitalistleşme sürecini evet. arttırmıyor... Evet. ...ve dolayısıyla... ...geri kalmışlığın nedendir. Aslında yani, sizinle... Buyurun. Bir şey daha söyleyebilir buyurun. miyim? Bu bahsettiğimiz kurumlar... ...batıda geliştirilen kurumlar gerek Türkiye'ye, gerekse Orta Doğu'nun diğer ülkelerine ithal edilmiş durumda. Hı hı. Hepsi yani bu e, bahsettiğimiz tü, şeyde Orta Doğu'da olmayan olmadıkları için bölgeyi az gelişmişliğe sürükleyen kurumlar hep mevcut şimdi. Belediyeler var mesela. Evet. Onun için Batı'nın Batıyı güçlük kullanan kurumlar şu anda Ortadoğu'da mevcut. Onun için sadece batıya bakmanın bir nedeni kalmadı. Ve müthiş bir e, çok örnekler var. E, özellikle İslam ve Orta Doğu dünyasının kültürel e, hareketliliği son yıllarda çok evet, arttı. Evet. Katar'daki İslam Müzesi Londra'ya Londra'daki müze Katar'a evet. gidebiliyor. Evet. Müthiş bir hareketlilik Tabii. var ama 2003 yılında Birleşmiş Milletler'de şimdi ismini hatırlayamadığım bir e, Arap e, araştırmacının yaptığı şeyde dünyadaki kitapların şu anda hala hazırda bir, yani 2003 yılında %1'i Arap Yarımadası'nda evet. basılıyormuş. Ve Türkiye'deki e, bası, bütün Arap dünyasının kitaplarının toplamı yıllık Türkiye'de kitap sayısının yarısından azmış. Evet, Ama buradaki kıpırdanmaları görmezden gelemeyiz. Ama evet. herhalde e, Avrupa ben merkezci yaklaşımları e, terk etmek anlamında söylemiyorum ama bunu, bunu haps olmadan evet. onlardan ihlal olarak Doğu'ya Orta Doğu'ya e, bakmak gerekiyor ve İslam'a bakmak evet. gerekiyor. Timur Kur'an yani e, ben şahsen çok devam etmek isterim. İnşallah başka e, zamanlarda sizinle bu sohbeti sürdürürüz. Açık Radyo Açık Gazete'nin e, konuğu Profesör Doktor Timur Kur'an'dı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. E, bir dahaki seferlere, söyleşilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Diyok Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Timur Kuranla Ali Bilge'nin Açık Gazete adına yapmış olduğu söyleşinin ikinci bölümünü de bu şekilde tamamlamış olduk. Konu İslam ve Orta Doğu'da geri kalmıştı. nedenleri diye özetlenebilir. Bunun içine miras hukuku, vakıf müessesesi, sanayi devrimi, dinsel tutuculuk, dar boğazlar nasıl aşılır? Bütün bunlar girdi. Faydalı bir sohbet gerçekleştirmiş olduk. Halil Bilgi'ye de çok teşekkür ederiz burada. Evet, şimdi bitirmeden önce bir de Dünya Kupası, 2010 Dünya Kupası'nda son çeyrek finalistler de belli oldu. Paraguay ve İspanya bir Dünya Kupası'nın bir özetini de Alp Ulagay'dan alabiliriz. Günaydın Alp. Günaydın Amar Bey. Günaydın. Günaydın Amar ne diyorsun? Araya da bir sürü acayip ha hakem meselesi filan da sıkıştı. Bir özetleyebilir misin lütfen? Evet. Fazateste konuşamadık. Ben evet. Şeyi, çağrınızı duymamışım. Kusura bakmayın. Hı. Dinleyicilerden de sizden de özür dilerim. Rica ederim. Adem, halinde oluyoruz. Ee, hakikaten şey, hani ikinci tur maçlarına futboldan, skordan çok o iki maçtaki hakem hataları damga vurdu ve hata yapan hakemleri de evlerine gönderdiler dün. FIFA'nın açıkladığı karara göre İtalyan Rossetti, Uruguaylı Lariondo bir de ilk tur maçlarında Brezilya fildişi sahili maçını dolayısıyla yönetemeyen Fransa Zakem evlerine gönderildi. Hakikaten ilginç pazar gününün iki maçında da iki önemli hata vardı. Yani Birincisini bence yapacak bir şey yok. Alma-İngiltere maçındaki durumu 2-2'ye getirmesi mümkün ve verilmeyen gole yapacak çok bir şey yok. Hani bugünkü insanın bugünkü fizik yakısıyla o pozisyonu sağ içinde görmeye imkan yok. Hani tribünde biz gördük, televizyonda gördük. E, televizyonda görürüz biz tekrar tekrar e, kaç farklı şeyden görüyoruz e, açıdan görüyoruz ama sağ içindeki e, bunun kararına verebilecek tek kişi orta hakem de değil, yardımcı hakem. Onun da ancak şeyde olması lazım biliyorsunuz. Kale çizgisinde olacak tam korner bayrağının dibinde ve e, baktığı zaman direğin arkasında görecek topun tamamını ancak öyle karar yani iki adım falan yanında olsa bile çok sağlıklı karar veremeyebiliyor. Yerine göre ki o pozisyonda İngiltere Almanya maçında Alman savunması ceza sahası ön çizgisinde olduğu için at, hakem de oradaydı ofsayt çizgisinde doğal olarak ve şutun atıldığı anda saniyenin onda 2 süresinde kale çizgisine koşamayacağı için göremedi pozisyonu. Yani kanaatle karar verebilirdi oradan ancak. Am evet ama burada ben de bir şey sormak istiyorum. hep evet. Yani şimdi işte bir yandan Kuzey Kutbu'nda da seyreden biri varsa aynı zamanda Afrika'da tropiklerden de seyreden ya da Çin'de, Şanhay'da da aynı anda herkesin görebildiği gibi neredeyse 50 santim kadar içeri. Tabii yarım metre falan Yarım metre içeride bir şey. Şimdi o zaman da... Bu, bütün bu teknolojik gelişmelerle övülen dünya toplumlarında hele Futbol Federasyonu gibi çok zengin bir kuruluş e, bu konuda tedbir almamakta çok hatal yani bu, bu gibi hayati bir bütün ülkenin kaderini de etkileyebilecek nitelikteki şeylere karşı bir otomatik o anda bakıp seyredip karar verebilecek bir mekanizma da yapılabilir bu dijital teknolojisi tabii tabii. ama o, yani o... Futbol yöneten kurumlarına taslanıp yani hakemin evet, şey yok bence orada yani. O... Yok, hakem değil futbol evet, federasyonunun evet. başındaki zeplaterin derhal memleketine tabii, tabii. Yani... gönderilmesi lazım hakemden i̇şte, önce. Herhalde. Ben de e, dünkü yazımda haberçukta yazdım e, yani daha önce denemesi yapıldı 2005'teki dünya gençler şampiyonasında e, dünya 19 yaş altı şampiyonasında Kairos şirketinin çipli topunu kullandılar yani çizgiyi geçtiği anda top şey veriyor, çipten sinyal geliyor, işte geçti evet. geçmedi. Yani kamera dışında böyle bir şey de hiç olmazsa şey için, yani bu e, gol pozisyonları için kullanılabilir. Çünkü teknolojiyi tamamen de futbolun içine sokarsanız bu hakem kararlarında o doğru. E, oyun şeyini kaybeder. Yani yapısını tamamen kaybeder. Yani her şeydeki gibi, Amerikan futbolundaki gibi her pozisyonda durup işte televizyondan bakalım falan dersek başka bir. O başka bir, spor. bir spor. ama böylesine de hakikaten bir de üstelik çok da tuhaf bir şeydi hakikaten 44 yıllık bir <gülüyor> e, yani buna inanmakta güçlük çektim görünce o olayı televizyonda 44 sene önce yaşananın bir tekrarı gibi geldi yani insana çok tuhaf geliyor ve bu oradaki doğru muydu karar zannetmiyorum. Hayır, yani o da işte. sanki hani şeyden ekranın gördüğümüz kadarıyla çizgi üzerinde düşen bir toptu 1966 finalindeki e, ilginçtir orada e, gol kararını veren yan o zamanki ismiyle Tevfik Bayramo e, kale çizgisinde falan değil yani, geçen maçta hakimin durduğu yerde kanaatle veriyor karar yani gördüm diyor ve işte, Almanlar itiraz ediyorlar İngilizler yanına gidiyorlar falan gol diyor kafa sallayarak ee, ve işte o golle uzatmadan İngiltere 3-2'ne geçti sonra son saniyelerde bir gol dağıttı 4 dünya şampiyonu oldular yani. ama işte o zaman zaten hani bırakın topun çizgisi geçip geçmediğini şey yapacak bir teknoloji televizyon yayınları bir sınırlı Evet. Yani ama gene bu... bir dünya kupasında gene İngiltere ile Almanya arasında oynanan maçta olması da çok garip bir. Kaderin garip bir cilvesi. Onu da söylemek <gülüyor> lazım. <gülüyor> yani Almanların tabii bir sürü dünya kupasında, bir sürü maçında böyle tartışmalı karar var. Evet. Gidersek, 54 finalinde, o 30 finalde Macarların beraberlik golü var. Mesela 3 evet. Puşkaş. Maçın sonlarında İngiliz hakem vermiyor golü. Offside diye. Ee, e, 74 finalindeki Dandik penaltı var. Almanların durumu 1-1 yapan penaltısı. E, Holzenbein mi? E, Kendi yeri atan kim? E, yan, yan senin üzerinden uçan o, o, o penaltı veren İngilizlerin <gülüyor> <gülüyor> evet. İngilreni böyle şeyler. 82'deki meşhur Şümer Batıstan olayı var. Batistan'ın boynunu kuran Şümer kart bile görmüyor falan. Ee, İngilizlerine meşhur şeyi var. El mağduriyeti var da 86'dan. Evet, Maradona'nın Tanrı'nın eli evet, evet. dediği şey. Nezal evet. mağdur oldular. Bence öbür yani Arjantin-Meksika maçındaki ee, birinci goldeki hata daha şey bir hata yani hı, hı. hani bu dinamik tasarı düzeyini falan bıraktım yani ee, ikinci bile yapılmayacak bir hata evet ya yani akıl almaz derecede açık bir offside yani Çünkü görünmemiş ben, o, o günkü maçları konserde olduğum için banddan yani bandda almıştım sonradan izledim ee, yavaş çekim normal izliyorum pozisyonu yani gördüğüm an şey dedim bir kaleci ileri çıktığı zaman Mutlaka bu offside bir şey oluyor. Çünkü hani iki oyuncu olması lazım. Birini kaleci saydınız ama kaleci çıkıyor. Mutlaka orada bir... Şimdi ben şey zannettim hani iki tane savunma arasında birinin ilerisinde ama offside evet. ikisinin de ilerisinde açık şekilde. Ve yani yana kem, orta, orta kem'in bile belki onu orada fark etmesi lazımdı. Ee, şey yapamadılar, yakalayamadılar ya yani vahim bir hatta. İşte sonra stat da ekrandan gösteriliyor. Tabi herkes uyanıyor orada durumu. Evet. Bu dair bir komedi. Hatta kendisi Carlos Tevez miydi? E, golü atan evet, da evet. kendisi de dönüp yan hakeme bakıyor. Golü attığı saniyede yani salisede. <gülüyor> yan hakeme bakıyor. O oyunların fark ediyorlar. o olmadığını yani. Evet. Gayet hani. Net olarak fark ettiği <gülüyor> görülüyor yani fotoğrafta. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok inanılmıyor ki de güzel maçtı İkisi de iyi maçtı yani. Evet. Hakem kayalının şey vurması, damgorması yazık iki maçada. Evet hatta yani belki de İngiltere de kaderi de değiştirebilirdi yani bilinemez o. Tabii iki iki olduktan sonra on devre öyle bitecek muhtemelen. İkinci yarıda bambaşka bir maç olacak şimdi Almanlar iki birekor koruduğu için iki kontatak gollede işi bitirler sonra. yani daha oynamışlar gözüken o ee, ama. Daha çok iyi bir takım da zaten. Olacak. Evet ama evet. bu işler tabii daha iyi takım ve daha iyi oyunlar her zaman belli olmuyor tabii. Evet, futbol, tabii evet. Futbolun en büyük özelliği de bu. Sürprizlere açık olması zaten değil mi? Tam, tam öyle tam öyle. Neyse ki hani e, iyi futbol bekleyen futbol severler için işte bu turnuvada e, pek futbol çalışmayan takımlar eğlendiler yani. işte İtalya, Fransa evet. İngiltere'de yani işte bu almaya için biraz kıpırdandı ama 4 maçta oynadığı futbol çok iyi. Yani 10 üzerinden dört buçuk yani. Evet. Ee, öyle bir pasif İngiltere maalesef. Yok o konu ee, Almanların çok daha iyi bir sürü yetenekli genç insanın aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu oyuncuya sahip olduğu konusunda hiçbir tereddüm yok. İngiltere'den çok daha iyiydiler ama gene de e, haksızlık haksızlıktır tabii. yani. <gülüyor> tabii e, şey var yani Almanya hani genç yaşlı mı bir oyun oynuyorlar evet. yani olumlu. Çünkü şey olur bu dünya Bir tane atıp böyle işte koruyalım. Daha önce de konuştuk. Hani o bir sıfır bizim olsun da sonra evet. bakarız falan. hani Almanya yani iştahlı oynuyor. Ee, yetinmiyor bir, attığı golle. Hucumudanık bir takım. O bakımdan olumlu yani buluşusundan. Ee, bu arada ikinci tur maçını bitirdik. Zaten 8 maç kaldı turnuvada. Evet. 64'ün 56'sı gitti. 8 maç. 8 çeyrek nalit belli oldu ve ben dün öyle bir haber yapmıştım. 8 çerek finalistin 4'ü Güney Amerika'dan. Herhalde tarihte ilk kez oluyor. Sadece 3 Avrupa'dan. Bir tanesi de Afrika'dan. 8 çerek finalistin. Yani 1954'ten beri çerek finallerin düzenli olarak oynanmaya başladığı dönemden beri ilk kez bu kadar az Avrupa takımı var çerek finalde. 3 Hı. Avrupa. Yani 7 çerek finalistili olmuş Avrupa'dan. 7, 6, 4... En al dört. Bu sefer üç var. Yani evet. Hollanda, İspanya ve e, Almanya. Hiç Asya'da yok. Evet. Güney Amerika, Güney Kore ve Japonya kıl payı da olsa eğlendiler ikinci turda. Çeleksene yükselemediler ama hani Asya şey olarak olumlu. Genel itibar. İşte Afrika'yı da Ghana kurtarıyor. E, bu arada de... Ghana'da tabii çok genç bir takım değil mi? Yani En olan... genç takımı. Evet. O da umut verici bir şey yani hem genç olup da hem de böylesine büyük tecrübe gerektiren bir şeyde e, turnuvada e, iyi iyi bir başarı yani yüksek bir başarı oranı sayılabilir. Evet, genel, evet. Yani. Ee, en genç takımla ve en iyi oyuncuları kaptanları eskiyen yok çaresiz olunca sakatlandı turnuvaya gelemedi yani onda eksikliğini. Duyuyorlardır muhtemelen. Belki o da olsa hani o genç takıma böyle bir tecrübe unsuru evet. daha da olabilirdi. Yarın şu şanslılıkları var. Çeyrek finalde muhtemelen hani, denk maç oynayacaklar Uruguay ama e, takımın en iyi ayrı, e, cezalı. A ABD maçında ilk gol atan Kevin Prince Boateng sakat oynaması şüpheli. Yani takım biraz şey oldu. E, eksiklerle çıkacak. Uruguay'da hani işte iyi sevma falan, Dano'nun şansını azaltıyor maalesef. Hani yarı finalist olsa bir ilk olacak Afrika için. Yani, ee, yani tarihteki üçüncü çeyrek finalist Afrika takımı Dano, ama hiç yarı finalist yok şu ana kadar. Bu kadar yılda 80 yıllık e, şeyde dünya zaten işte Afrika takımları yetmişten beri e, biraz düzenli olarak katılıyorlar. Daha önce yani kontenjan yok falan hiç. Işte 1960'lara kadar bağımsız Afrika ülkesi yok neredeyse. Etiyopya, Mısır hariç de katılan yok. Ee, işte 70'ten beri de e, 1990'da Kamerun, 2002'de Senegal ve şimdi Gana çerek finalist oldular. Evet. Bakalım. Thank Takip etmeye çalışacağız. Çok teşekkür ederizler. Cuma konuşacağız zaten. Cuma konuşacağız zaten. İyi yayınlar. Evet, bu şekilde de açık gazeteyi tamamlamış olduk. Alpten de Dünya Kupası'nın Son sekiz maç kalmış durumdayken bir genel değerlendirme aldık. 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'ndan bahsediyorduk futbol. Ve şimdi başladığımız gibi The Kingsten bir parçayla bitirelim. Do You Remember Walter adlı parçayı çalıyoruz. Grubun yeni vefat eden basçısı için çaldığımız bir... Parça Dağpit Kueyfe'de bir günaydın, son bir günaydın daha demiş oluyoruz bu şekilde. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. çıkartı.